Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Suretu Vakıa. Vakıa suresi Mekkiyetin, bu zaten devamlıca nerlik de ifade ediyordum. Hani Kur'an-ı Kerim Mekke'den nazil olanlara Mekki, Medine'den nazil olanlara da Medeni sureler denir. Mekke'den nazil olan sureler genellikle imana dair. Çünkü müşrikler var. Müşrikler olduğu için bir altyapı yok. Ondan dolayı Mekke'de gelen ayetler genelde imana dair, itikada dair, inanca dair temeli oluşturan esaslar. Medine'de gelen ayet kelimeler kerimeler ise daha ziyade muamelat dediğimiz, uygulamaya yönelik konuları alıyor çünkü artık altyapı var. Mesela miras gibi, mesela oruç gibi, zekat gibi buna benzer uygulamaya yönelik konuları, İslam hukuku gibi konuları Medine'de ağırlıkta görmüş oluyoruz. Ha, Mekke'de nazil olmuş ancak illa ebi Hazr'a hadis bu ayet-i kerime istisna. Vehut'tan ve sünnetü'n-nevel ayeti müfessirler demişler ki bunlar istisna olarak da diğerleri diğer bütün sureler, surenin bütün ayetleri Mekke'de nazil olmuş olmaktadır. da şamil. Bismillahirrahmanirrahim. İza vaka fil Şimdi Arapçada İza şart cümlesidir. Şart edatıdır. Bir yerde şart varsa Ceza da vardır, bir adıyla cevap da vardır. Ha sen şöyle yaparsan böyle yaparım. Şimdi bir şart varsa karşılığı da olması lazım. İza edatı, şart edatı, şart diye deniliyor. Ha iza vakatil vaki'a. Vaki olan vaki olduğunda, gerçekleşen gerçekleştiğinde o gerçekleşen ne? Kıyamet kıyamet koptuğunda. Kıyamet koptuğu zaman. Yani buradaki vaka, ismi fa'il olaraktan ismi fa'il olaraktan kıyameti ifade etmiş oluyor. Kıyamet koptuğunda, kıyamet Arapça'da kâme kökünden geliyor. Ayağa kalkmak. Adeta kainat şu anda oturuyor, işini yapıyor. Ama kıyamet anında ne olacak? Birden kainat adeta ayağa kalkacak. Ayağa kalkınca otomatik her şeyin dengesi bozulmuş olacak. Haa, neyse li vat Onun oluşumunu yalanlayan yoktur. Nasıl yalanlayacak ki? Hani bizzat kıyamet kopuyor ise, kıyamet meydana geliyorsa onu yalanlamak mümkün mü? Elbette değil. Mümkün değil çünkü vaki olmuş, meydana geliyor. Yani nefsün tükesli bu. Hiçbir nefis yoktur ki onu yalanlamış olsun, tekzip etmiş olsun. bir tenfihah kema nefeth fi dünya. Nitekim dünyada Efendimiz kıyametten haber verdiği zaman, kıyametin kopacağını söylediği zaman onu yalanlayanlar, dünyada yalanlıyorlar ama onu dünyada yalanladıkları gibi vâhi olduğunda artık yalanlama ihtimalleri elbette ki kesinlikle yoktur. Çünkü tamamen onu açıkça görüyorlar. Tâhidetün râfiâ. Xafıda Rafiyah, ay yani, hiye müssiret li xafde akvamil Ne olduğu zaman, xafiden yere çökme, yere kapanma. Ay yani, hiye müssiret li xafde akvamil İnsanlar cehenneme girdiklerinde, cehenneme girdiklerinde kalım halinde. Ve lütfü ahaliyle cennete. Burada yükselten yüksel yükselen yükseldiğinde, alçalan da alçaldığı zaman. Yükselmekten kasıtmek, cennete girmek. Kafi kasıt kasıtmek, alçalmaktan kasıt ne cehenneme giren cehenneme girdiğinde. Rafi hatun, cennete giren de cennete girdiğinde. Yani cennet yüksekliği ifade ediyor, cehennemde alçaklığı ve aşağıyı ifade etmiş oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hakka gibi, kıyame gibi, vakıay, vakıa gibi bu gibi sureler, Öldükten sonra kıyametin kopma anını ifade eder. Biraz daha şöyle ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'i biz dört esas üzerine özetleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim dört temel konudan bahseder. Onlardan birisi de ahiret diye ifade ettiğimiz içerisinde cennet, cehennem, kıyametin kopması, haşir, mizan vesaire ahiret ile ilgili konular. Kur'an-ı Kerim'in 6 bin küsür ayetinden neredeyse 1502 bin, bin kadarını ihtiva etmiş olmaktadır. Burada da kıyametin kopuşu anındaki genel manzarayı çiziyor. اِذَا رُجَّةِ الْاَعْضُ رَجَّنِ Yani horreket hareketen şerideten. Yer büyük bir sarsıntı ile sarsıldığında. Yer büyük bir sarsıntı ile sarsıldığında. Aslında bundan birkaç sene evvel dokuz şiddetinde bir demirim olmuştu değil mi? Tsunami olaraktan. Aslında kıyamet zor bir şey değil. 12 derecedeki bir deprem kıyametin kopması için yeterlidir. Yani 12 şiddetindeki bir deprem kıyametin kopmasına yeterlidir. Genel dengenin bozulmasına yeterlidir. Yani karalar tamamen deniz haline gelmesi. Dağlar ki yer, onu daha önce de gördük. Dağlar ne yapıyor? Bir yandan toz toprak haline gelince bir yandan da yürütülmüş bir hale gelmiş oluyor. Kıyametin o korkunç halini, değil mi? Yıldızlar patır patır dökülüyor. Yıldızlar patır patır. Aynen bir ağacı sirkelediğinizde meyveleri döküldüğü gibi kıyametin o tehşetli anı böyle. Yani ıza rüccetil ardu raccen Yer büyük bir hareket içerisine girerekten ıza züzületil ardu zizale Yer büyük bir sarsıntı içerisine girdiğinde onun diğer bir ifadesi izah yüziletilir ardu'nun diğer bir ifadesi izah yüceltilir ardu redgen ifadesi ve bu şekilde cibaru besa işte burada ifade ettiği gibi foot un, un ufak toz toprak tamamen tamamen dağlar toz toprak haline geldiğinde un ufak haline geldiğinde yani bunu şu şekilde de tasvir edebilirsiniz özellikle Hallaç yapanlar var, o pamuk eğrenler var. Onların bulunduğu yere girdiğiniz zaman pamuk yaparken hallaçlar, hani hallaç pamuğu gibi savruluyor ifadesi de var, sözcük de var, İl girdiğiniz zaman içeriği göz gözü görmez. Çünkü hep pamuklar havalı uçuşmaktadır. Aynen işte kıyametin kopması anında da وَبُسْتِلْ جِبَارُوا بَسَّ Buna benzer çok ayet kelimede de var. Ha, hafızlar. Arada bir buna benzer ayetler gelince arada söyleyin. Mesela başka ayette ne vardı? Su yüretil cibarı diyor değil mi? Dağlar yürütüldüğünde dağlar yürütülüyor, toz toprak oluyor, un ufak oluyor o hale gelmiş oluyor. Fut toz toprak, un ufak haline geldiğinde hebaen, o un ufak hale geldiği zaman ne olur? Oubaren. Tamamen o vuba, toz toprak olur. Mümbetten Toz toprak olur, belli bir yerde mi? Hayır, her tarafı sararak, münteşire, her tarafa yayılmış bir şekilde, yaygın olarak yayılarak un ufak ve toz toprak hale geldiğinde hepsi iza şart edatıyla veya diğer bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim, o hali, kıyameti topuş halini gözümüzün önüne tasvir ediyor, aynen yaşanmış ile getirmiş oluyor. Kıyamet koptuğunda... Vaki olan vaki olduğunda, meydana mı gelen, meydana geldiğinde ikinci izah kelimesi, birinci izah kelimesini, birinci izah kelimesini şuradaki ikinci, şuradaki birincinin bedeli olmuş oluyor. Ondan bedel, ondan bedel yer büyük bir sarsıntıyla sarsıldığında o kıyamet koputtuğu zaman bedel olmuş oluyor ve küm tüm tüm fil kıyamet ve siz ne olacaksınız kıyamet gününde ezvacen. Esma'ten çift çift sınıf sınıfa ayrılacaksınız. Feraseten çift ve üç üçer halde sınıf sınıf bölük bölük yine değil mi Nede suresinde de mesela o da kıyametten bahsettiği için o surede de bu hal tasvir edilir. İnsanlar akın akın bölük bölük ver üç ver sınıf sınıf içer üçer içer gitmiş olurlar. İşte böyle bir vaziyet içerisinde. Aslında Arapçada fe edatı iki anlama geliyor. Bir vav gibi atıf edatıdır ama genelde fe edatı takibiyedir. Takibiyedir. Yani öncekini takiben. Şu, şu, şu, şu olduğunda he, onu takiben fe ashabun Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. Hafızlar hatırladınız mı? Fe ashabun o kitabın ubyemine ve o kitabın ubyu şimale değil mi ayetinde de o amel amel defterleri sağından verilen kimseler amel ve hum ellezine tevle bir eymanidir amel defterleri sağlarından sağ tarafından verilen kimseler bu cümle nedir eshabu'l meymene Arapça gramer olaraktan bu cümle mübtedadır yani başlangıç cümlesidir Mükteda varsa haberi de olması lazım. Değil mi? Mükteda haberle beraber gelir. Bir yerde mükteda varsa, başlangıç cümlesi, ondan haber veren ikinci bir cümlenin de olması lazım. İşte o da şudur. Haberuhu ma ashabul meymene. Ne mutlu o amel defterleri sağından verilenlere. Ne mutlu mutluluklar olsun. Müjdeler olsun kime? O amel defterleri sağından verilenlere. Bu, Allah niye bu ifadeyi kullanıyor? Yani zaten burada ashab-ı dedi. Niye bir daha ashab-ı meymen ediyor? İşte tazim-ül nişe'nibi duhur-i cennet? Onların cennete girmiş olanlarından dolayı, girmelerinden dolayı hallerini, vaziyetlerini, durumlarını, işlerini büyütmek için. Maşallah az bir olay değil ki. Cennete girmek az bir olay mı? Külli bir olay, kapsamlı bir olay, kainat çapında bir olay. Değil mi? Kainatın neticesi, yani öğrencinin öyle okulu bitirmesi gibi değil, maşallah, bak liseyi bitirdim, diplomam da elinde, mübarek adam, liseyi bitirdin ama üniversite bak, o da bitirsen, neticede ne olacak? Hiç, toprak. Ama, kainat çapında en önemli mesele, şahidin de dediği gibi, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Şimdi, Ayet kelimede iza ile başlayan şart edatının cevabı mahiyetinde kıyametin o dehşetli halini Rabbımızı tasvir ettikten sonra eshabul meymen. Ama amel defterleri sağından verilenlere gelince Kim onlar? Hem öbür neziye ve mütemekküstü böyle Amel defterleri sağından verilenler. Bu cümle nedir? Eshabul meymeneti mübteda ve mübtedadır. Haberi ve haberikle şudur. Mu eshabul meymen. Ne mutlu o insanlara. O mutluluk nereden geliyor? Tâziimün işe emmi dukhuliy min cennet. Cennete girmiş olmalarını Kur'an'la yapıyor, büyük göstermiş oluyor. Tâziim ile, yücülük ile ifade büyük bir olay olaraktan, kainat çapında bir olay olaraktan ifade ediyor. Ama bu ama amel defterleri solundan verilen kimseler, o onlar sol soldaki kişiler, amel defterleri solundan verilen değişimi var. بِيَنْ يُحْتَعْقِمْ لِمْ اِنْهُمْ كِتَابَ وَمِشِمَالِ Onların hepsi nedir? Amel defterleri solundan verilir. O zaman onların ne olsun? مَاَسْحَابٌ <gülüyor> مَشْحَبَهُ Yazıklar olsun o amel defterleri solundan verilmiş olanlara. Burada ne ifadesi var? تَحْكِيرٌ لِشَعْنِين بِدُخُولِ النَّارِ Cehenneme girmiş olmaları, olmaları sebebiyle onların durumuna karşı bir tahkir var. Bir tahkir var, bir küçük düşürme ifadesi var. Ve sabikun, öncüler, öndekiler, önden gidenler, sekkat edenler, gayretle çaba gösterenler. Neye karşı? İlen iman, Allah imanla sekkat ederler, öne geçmiş olanlar. Mesela ne gibi? Asıl saadette diyelim ki Haz Hazreti Hatice Validemiz. Yani İslam'ın ilk, diyelim ki dördü, İslam'ın ilk kırkı. Bunlar nedir? Hep sabit bulundum. O zamandan beri başlıyor. Her asırda da zamanını görebilirsiniz. İlk iman etmiş olanlar, sekat etmiş olanlar, geride kalmayanlar, öne geçmiş olanlar ve ta'tilallahi, Allah'ın taaddar daha ve hangi bir hayretle düdün? Hiçbir tereddüt göstermeksizin hayırda öncü olanlar, hayırda öne geçenler, yarışanlar. Velater ter azza tuvan. Yani hiçbir Eksiklik, ihmal, gevşeklik göstermeksizin, göstermek göstermeksizin, hayırda, Allah itaatta, imanda sevkat etmiş olanlar, öne geçmiş olup yarışanlar. وَالسَّابِكُونَ اَسَّابِكُونَ تَعْكِينُ لِي تَعْزِيمِ شَعْمِهِ Aslında bir kere denilmiş olması yeter ama ikincisinde işin büyüklüğünü tazim etmek, ifade etmek, tehkit etmek amacıyla bir daha zikrediyor o sabikunlar o öne geçenler var ya işte o öne geçenler kimdir onlar? kimdir onlar? Hulâhikel <gülüyor> mukarrabun yani hulâhike işaret zamiyeli bildiğimiz gibi onlar çoğulu olaraktan el mukarrabun onlar mukarreblerdendir Allah öyle etsin. hepimizi mukarreb Allah'a yakın olanlar kurbiyet içerisinde olanlar bir kurbiyet var bir akrebiyet var bir kurbiyet var, bir akrabiyet var. Burada şunun gibi, Güneş bize yakındır, Güneş bize yakındır. Biz onda uzağız fakat onun bizimle kurmuş olduğu ışık kanalıyla ona yakınız. Şimdi bir en önemli olan insanın Allah'a yakın olmasıyla beraber Allah'ın insana yakın olmasıdır. Cenab-ı Hak'ın insanı olan kur. Bir insanı Allah severse bitti. İsterse bütün dünya küssün. Hiç önemli yok. Bütün dünyayı da Allah memnun eder. Yeter ki o insanı sevmiş olsun. Hafızlar ne diyordu mesela Cenab-ı Hak Füciv Suresinin sonunda? Ne diyordu? Radıyallahu anhüm. Radıyallahu anhüm. Radıyallahu anhüm. Allah'ın kendilerinden razı olduğu, kendilerinin de Allah'tan razı olduğu. İşte en yüksek makam. En ulvi makam insanın Allah'tan razı olması, hoş güzel, öyle de olması lazım. Ama ondan daha güzeli nedir? Allah'ın insanlardan razı olması değil mi? Allah'ın insanlar işte he, o kişiler ki kimlerdir? Allah'a yakın olanlardır. Kurbiyet içerisinde olmuş olanlardır. Ha peki o muharrepler nerededirler? Tabii Allah'a yakın olan nerede olur? Allah'ın nimetlerin içerisinde olur. <gülüyor> Fi cennetin naim. Onlar naim cennetlerindedir. Yani nimetleri bol olan, nimet insanların nimet vermiş oldukları onlar inceletindedirler. He, onlar kimlerdir? Sülletun minel evvelin. O ilklerin ilk olanlardan çoğu, ilklerden çoğu. Bu cümle sülletun minel evvelin cümlesi mübteda olur. yani cemaatun minel ümmetel mağdiyete. Geçmiş ümmetlerden bir cemaat Demek ki burada o mukarreb olup naim cennetlerinde olanlar kimlerdir? Sûllet-ü mineh evveline. Öncekilerden bir grup, öncekilerden bir cemaat olmuş olmaktadırlar. Heee. Ve kalîl Sonrakilerden de az bir kısmı. Öncekilerden bir çoğu, sonrakilerden de az bir kısmına Ne gibi? Min ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Efendimiz zamanında değil mi? Veda hutbesini verdiğinde 120 bin kadar insan. Altı 23 gibi bir süre içerisinde 120 bin insan. Yani daha sonraki zamanlarda sonlar sondakilerden de az bir kısmı. Böyle bir ümmetim ümmetim. Böyle bir Yine ümmetim aviyeti, ümmet. İnşallah o da bu ümmet olmuş olur. O Cenab-ı kendilerinden razı olduğu, o mukadret olan insanlar Vel haberu, haber de şudur. He, demek ki öncekilerden bir çoğu, sonrakilerden az bir kısmı bunlar hangi durum üzerindedirler, hangi nimet vaziyet içerisindedirler? ala sururin mevdu netin. Onlar işlenmiş, süslü, aynen e, padişahların, kralların, o işlenmiş veya Süleyman Peygamberin işlenmiş olan o koltuğu var ya, Aynen o işlenmiş koltuklar sedirler üzerindedirler. Hatta başka ayette ne diyordu? <gülüyor> Ala sürurin mütekabili Ve ehl iman cennette ne yaparlar? Karşılıklı otururlar. Karşılıklı birbirleriyle oturup ne yaparlar? Dünya maceralarını birbirlerine aktarırlar. Hatırlıyor musun ya? Hani biz bir gün bir sınıftaydık. Kur'an-ı Kerim odasındaydık. Vakıa suresini işliyorduk. He, o sureyi dile getiriyordu. Hatta böyle bir ayet geçmişti. Neydi hatırlıyor musun o ayeti? Ha hatırlıyorum. Ney? Alâ surr <gülüyor> u İşlenmiş, işlemeli koltuklar üzerinde oturaraklar ne yaparlar? Dünya maceralarını birbirlerine aktarır ve naklederler. Evet. Men surcet-ün <gülüyor> neskedilmiş, dokunmuş. Bi birer tehebi vel ile? Altından işlemeler ve cevherden işlemeler ile. Yani... Neve Suresi'nde de tabi ifade ediyor. Kur'an'ı birkaç yerinde de var. Yani oradaki altın, yakut, zümrüt değil mi, zeberce gibi değerli işlemelerle, taşlarla, kıymetli cevherlerle işlenmiş olaraktan onlar cennette o sedirler üzerinde olurlar. Yani bazı şeylerin hayali bile güzel oluyor. Oturduğunda okuduğunda he, bir çiftliğin var. İçimde bir konağı var. Hizmetçilerim var. Onlar atı seviyorsa bahçede atım var. Yani şu şu hayvanlar var. Ağaçlar var, meyveler var. Hayali bile oluşuyor. Cennet işte hayalende olsun o hakikati tasvir ediyor. Her Böyle oturmuş. işlenmiş koltuğuna oturmuş. Daha müttekine aleyha mütekabilin. İşte o diğer ayetler. Alâ sürül mütekabilinle. Öyle ki o... Dinlemek için gerçi cennette yorulma yok da ne yapıyorlar bir de yine Yani yaslanırlar, yaslanırlar, dayanırlar. Koltuğa, koltuğa dayanma var ya he, ne da mütekabinin bu cümle hal cümlesidir. Bu iki cümle halani mineklamı haberi. Haberdeki o yukarıda şu haber geçmişti. Ne olduğu halde işlenmiş koltuklara Karşılıklı dayandıkları bir halde. Koltuklarına oturmuş, işlemeli koltuklarına oturmuş, karşılıklı oldukları halde. Bu iki cümlede şu haberin hal cümlesi oluyor. O cennete girmiş olanlar bol vaziyet içerisinde bulunurlar. Bu kadar mı? Yok. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri sonsuz. Ya aleyhim. Kabe'yi tavaf eder gibi. Kabe'yi tavafeder gibi, onların etrafında bin hademeti, hizmetçiler ne yapar, dönerler. Efendim bir ihtiyacınız, bir isteğiniz, bir arzunuz, bir hizmetiniz. Hizmetçiler etraflarında ferhane olurlar. Ne olarak vildanın? İnşallah. <gülüyor> İnşallah hoş hoş oluyor, değil mi? Ha yaşlı, yaşlı mı? Gözünüzün önüne getirin. Yaşlı etrafınızda hizmetçi olarak duruyor. Önüne olur musunuz? Anmazsınız, ya bu adam kendisini kaldıramıyor. Bir de kalkıp bana hizmet mi edecek? bu yaşlı değil. Oradaki hizmetçiler. İhdam. Genç ve gençler. Ve, belli süreliğine mi? Hayır. Belli süreliğine de değil. Estağfurullah. Sen liste yanımda mı? Evet, cenab Hak, o cennetteki karşılıklı olaraktan insanların oturup dünya maceralarını birbirlerine aktarmalarını zikrettikten sonra onlara hizmet devam ediyor. Nasıl? Yetufu aleyhim lil Hizmet için onların etrafında pervane gibi dönerler. Virdan <gülüyor> muhalledun. He, o etrafında dönenler yaşlı değil. Yani aciz, güçsüz, güçlükten düşmüş değil. Onlar genç ve çocukturlar. Ve orada muhalledun ve orada onlar acaba geçici süre mi görev yapıp ayrılacaklar? Yok. Sürekli. Sürekli. onlar orada süreklidirler ne gibi A şekli evladı la bu ne hiç yaşlanmaksızın hiç yaşlılığa uğramaksızın Aynen evlat şeklinde Aynen evlat şeklinde genç olaraktan onlar orada ne yaparlar her imanın etrafında gibi döner onlara hizmet ederler burada yalnız bir noktayı ifade edeyim burada şu manada var burada şu manada var Virdanın mukalladin ifadesi şu: İster Müslümanın çocuğu olsun, ister gay Müslümanın çocuğu olsun, Efendimiz hadiste buyuruyor ki: Kümü Mevludin yure do alafu tarafimizdan. Her doğan neydi? Her doğan İslam üzerine doğar. İslam üzerine doğar. Yani Müslüman olarak doğar. Ancak daha sonra annesi babası Hristiyen, Yahudi yavudu ise onu da öyle yapar. Ondandır ki bir çocuk ergenlik çağına ermeden ölürse. Kimin çocuğu olursa olsun o Müslümandır. Onu bu ayet kelimeden de çıkartmış oluyoruz. Hatta hadislerde genişçe var. Hatta rivayete göre İbrahim Aleyhisselam adeten tabiri caizse o gayrimüslim olanların çocuklarına tabiri caizse çobanlık yapar. Hizmetçi, kocalı görevini üstlenmiş olur. Onlar da ergenlik çağına ermeden ölmüşse, akıl bari olmadan evvel ölmüşse onlar da cennetliktir. Ne gibi kabataslar sıcak bölgelere göre ergenlik değiştiği için kızlarda 9-12, erkeklerde 12-15 yaşları arasında süre içerisinde ergenlik çağına ermiş ise o vaziyette ermeden ölen insanlar cennette vildamu muhalledun ebedi yer çocuk olarak kalırlar. Niye çocuk olarak kalır? Şu, cennette tenasül yoktur. Çoğalma yoktur. Ondan dolayı şu sözü söyleyenlerin sözünün geçersiz olduğunu da bu ayet ifade ediyor şöyle. Bir anneye sorun. Bir annenin en büyük zevki nedir? Çocuk. Çocuk sevmeyi En büyük sevgi çocuk. Orada doğum yok, tenasül yok. O halde işte annenin o çocuk sevme duygusu ölmüş olan o şeyinden dolayı ölmüş olan o çocuklar tekrar mesela özellikle bir annenin çocuğu öldü. İşte ebediyen böylece o anneye cennette ebediyen çocuk olaraktan verilmiş olur o çocuklar. Evet, bir ekh, bir edvabil, ekdahil la urah Yani o cennetteki durumları tasvir ediyor. Onlara içecekleri o içecekler, kadehler. Zaten oradan gelir. Akdahda kadehin çoğulu manasında daha şeffaf, kaba olmaksızın, yani hoşnutsuzluğu ifade edecek bir vaziyette olmaksızın kadehler onlara sunulur ve ebarika, ebarikler Türkçede kullandığımız ibriğin çoğulu, ibriğin çoğulu ibrikler içerisinde ve kadehler içerisinde lehâ ve ve harâdîmu Onlara o ibrikler içerisinde, bunu, o ibrikleri de ifade ediyor. Hani gözünüzün önüne bilmiyorum, ibrik görmeyen var mı? Şimdi ibrik, kulpu var, diğer taraflarında ağızdan burun tarafı var dolu ve ağz tarafından suyun akacağı veya pekmezine şerbetin vesaire akacak akacağım, akacağı o burunları olmuş olan burunları olmuş olan içecekler o hizmetçiler tarafından cennettekilere sunulmuş olur. He yani ina'ul şurbul hamile. İçecek olan yani sarhoş edici olmayan içecekler kaplar içerisinde. kaplar, ina kalp, Kabın çoğulu manasına geliyor. Kaplar içerisinde onlara sunulur. Nerede minma'i? İşin aslında kaynağında ve kökünde. Yani çünkü bir şey uzaktan gelirse acaba araya bir şeyler girdi, bulanma oldu mu? Yok Kaynağından gelir. Yani oradan aldı, o getirdi, bu getirdi değil. Bizzat kaynağından içmiş olaraktan, kaynağından içmiş olaraktan onlara İbrikler ve kaplar içerisinde o çocuklar ne yaparlar hizmetçiler? Onların etrafında pervane gibi dönerler. Ey hamrin cariyetin, akan çeçekler min men bayin, kaynağından ki la yankat'u ebede. Aslında cennet ebedi olmazsa bir anlamı yoktur, bir tadı yoktur. Aslında cennetten daha büyük cennet nedir biliyor musunuz? Cennetin ebedi olmasıdır. Mesela denilseydi ki insanlar cennette kalacak ama bir trilyon sene kalıp ondan sonra ölecekler, çıkacaklar. İnanınız o cennetin bir tadı olmazdı. Cenneti cennet yapan olay onun ebedi olması. Bir şey de sonsuz olması. Sınırı yok yani. Birçok zaten ayette de var. Cennet içinde kullanılır, cehennem içinde Halidine fîha, ebede bazılarında da bazı ayetlerde de hemen arkasından ebeda. Şimdi Halid'de de ebedada da sonsuzluk var. Hem, halidine fiha dese yeter. Ama Allah bir daha tevkid ediyor ebeda diyor. Onlar orada cennette ebedidirler. Sürekli kalırlar. Daimi kalırlar. Hiç çıkmamak üzere kalırlar. Bir müjde vereyim mi? Cennetin üstünde en büyük cennet cennetin ebediliği ama hepsinden daha önemlisi ise daha kıymetlisi ise bundan da bunca öyle kaplarda, ıbrıklarda sunulan yiyecekler cennetin nimetleri şu bu hepsinden de öte rabın nasibesi inşallah insanların raflarını görmeleri yetullah diye ifade ettiğimiz, rüketullah dediğimiz insanların cennette Rablerini görmeleri. Öyle ki cenneti unutturacak derecede, tersini söyleyeyim, cehennemdekinin en büyük cehennemi, cehennemden daha büyük bir cehennem, cehennemden daha büyük bir cehennem, cehennemdeki insanların Allah'ı görmekten mahrum olmaları. Cehennemden de büyük cehennem, insanların Allah'ı görmelerinden mahrum olmaları. İşte onun için orada kesintisiz olarak, kesintisiz olarak akan bir menbadan hiç bitmek kesilmeksizin onlar orada nimetlenmiş olurlar. Nail sadden ona anha ve la Onlar hani orada hamr diye içecek. Ham aslında bir şeyin üstünü örtmek manasına. Mesela başörtüsü için de kullanılır ham ifadesi, içki için de kullanılır ham ifadesi. Çünkü ikisi de biri zahiri başı örtüyor, diye ise aklı üstünü örtüp akılsız yapıyor. Ama cennetteki o hamır, cennetteki o içecekler La yusette una anha Akılları gidermez, akılları yok etmez, daha Başları da ağrımaz. La yuset de bir şey yumrukla sert vurma. İç, i̇çtiklerinden dolayı başları da ağrımaz. Ve la min zifun min kökünden geliyor. Eşşaribu. İçmekten dolayı akılları da gitmez. Ne başlarında bir ağrı. Değil mi o pis halde olsa gözünüzü önüne getirir. O içen adam yani beyni çatlar hale geliyor. Sada'a. Patlayacak çatlayacak hale geliyor. Ama o cennettekiler. La yuset de anha öyle çatlama sızlanmadan dolayı, kafalarında bir çatlama olmadığı ağrı olmadığı gibi, böyle müzik on akılları da gitmez, akılları da yerindedir. Bu en zefe yani layyathu lahumyunu onlarda herhangi bir çatlama ağrıma sızlama meydana gelmez. Böyle zihavi aklim ve akıl da gitmez. Ne bir hilafî fimali dünya, dünyadaki içeceklerin aksine cennetteki içecekler. Ne akıllı zorlar, rahatsız eder ağrıdır ne de aklı götürmüş olmaz. Ve aynı zamanda onlar ve fakiyetin minmayeti hay ve fakiye onlar orada kendilerine verilen meyveden de hoşluk olurlar. Yiyecekleri meyveden de onlar orada hoşluk olurlar ve fakiyetin minmaye hay memnundurlar, hoşlukturlar, hoşlarına gider, o yiyecekler, beğenirler. Çünkü cehennemde bir, iki şey söyleyeyim, cehennemde yok, yoktur. Yokun kendisi yoktur. İkincisi ise hoşa gitmeyecek şey yoktur. Böylece cennette yok yoktur, bir de hoşa gitmeyecek şey de yoktur. Onun için o yedikleri şeyler, meyveler ve fakiyetin min mait Yedikleri o meyvelerden de onlar hoşlanırlar ve daha ne vardır? Ve lahmi tayrin kuş eti de vardır. Bu bize şunu da hatırlıyor. Aslında kuş eti ayrı özel bir et. Ondan dolayıdır ki Allah Yahudilere Tih Çölünde iki nimet veriyor. Biri Kudret elvası, bir de Baldir cineti. O iki nimet, bir yemek etli yemek, öbürde üzerine tatlı. Bu iki nimeti Allah onlara kıymetli değerli olduğu için veriyor. Onlar her ne kadar bunun kıymetin değerini bilmese de. Cennette de ne vardır? Velahmet <gülüyor> kuş eti vardır. Öyle bir kuş eti ki minmâ iştâvû. Ondan hoşlanıyorsunuz. Hoşlanacağınız bir kuş eti cennette vardır. Daha ne vardır? Ve lehûl-i istimtaî. Burada onlar faydalanmasına devam ediyor faydalanacakları şeyler vardır. Ne gibi? O faydalanacakları şeylerden birisi de suresinde de geçiyor. Mesela ne vardır? Ha, horun. Onlar için orada huriler vardır. Nasıl huriler? Misahun şedidatun sevadil boyuni ve beya Ya Orada da dediğim gibi Nebe suresinde de var. O hurileri burada tasvir ediyor. Tasvir ediyor siyahlığı ve beyazlığı koyu olan He, siyahlığı çok şiddetli ve beyazlığı şiddetli olan gözlerinin beyazlığı ve şiddetli şiddetli olan çok olan onlar için huriyle orada verilir. Eynun işte bu eynun ifadesi dediğim gibi Nebe suresinde geçer Dıkamun oyuni iri gözlü iri gözlü iri gözlü ve aynı zamanda siyah ve beyazı çok olan aşırı olan koriyerler de o insanlara verilmiş olur. Kusuret aynı ruh beden uzam yerli ve müfredu ayna eynin müstekili ayna ve ne gibi ki hamra gibi hamra beyza çoğulu o şekilde olmuş olur. <gülüyor> Eyn çoğulu ayna ham çoğulu hamra olaraktan geldiği gibi. Demek ki burada ne yapmış? اينن kesire gelmiş. Yani aynun değil. اينن küsret aynu bedr damya zammesine bedelen yani ne gibi? اينن olması gerekirken zammesine bedelen ayn ifadesi esire gelmiş olmaktadır gramer kuralı olaraktan. Evet, gözlerin büyük olan o eşler onlara orada verilmiş olur. Onlar ne gibidir? ''Korunmuş olan, muhafaza altındaki olan adeta inci misaldirler, inciler gibidirler, inci misaldirler, onlar oradan.'' Bu sıraladı, sıraladı, sıraladı. Elbette cennet ucuz değil, cehennemde lüzumsuz değil. Ucuz mu bunlar? Yok. Bütün bu sıraladıkları şey cezaen. Yımak halinde İşte bir karşılık sebebiyledir. Mefulün leh ba'l masdar. Bu cezaen ya mefulün lehdir mi için leh var. Leh illet bildiriyor. ni için cezaen karşılık olsun diye karşılık olmak amacıyla. Veya da masdar kök ifade eder. Ve amirü mutadidir. O halde bu cümlenin takdiri şöyledir. Cezaen yani mazur gürebilecek cezayı bu yukarıda anlatılanlar var ya, bütün bunlar niçin yapılmıştır? bir cezai, o ehl imana karşılık ve mükafat olsun diye bütün bunlar yapılmıştır. Yani evveyahut da Cenab-ı Hak şunu irade ediyor, cezaynahum, biz onları mükafatlandırırız, ödüllendiririz. Onu da ifade edip, Arapçada ceza iki anlama gelir. Gerçi biz hep ne yapıyoruz? Olumsuz yönde kullanıyoruz olumsuz yönde ceza karşılık demektir. Bir şeyin karşılığı manasına gelmiş oluyor. Neyin karşılığı? Bir makamun yaptığı. Yapmış oldukları iyiliğin karşılığı. Ne diyordu Zinzalde? Hemen ya'mel, misale sevletin hayırlı yere ve men ya'mel misale sevletin hayırlı kim zerre kadar bir iyilik işlerse karşılığını görür. Kim atom kadar esir maddesi kadar bir kötülük işlerse onun karşılığını görür. Çünkü insan yine Rabımız ne diyordu hafızlar? Eğersa bu insanı yok. Eğersa insanı en büyük hakesu da. İnsan baş boş bırakılacağını mı zanneder? Yani insan baş boş değil. İnsan ipi boğazına sarılıp istediği yerde otlamak üzere baş boş bırakılmış bir varlık. Değildir. Her şeyinden, her amelinden hesaba çekilecek, solduya çekilecektir. İşte böylece yaptıkların karşılığı olarak bu onlara nedir? Bir ceza, bir karşılık, bir ödül olmaktadır. He, bu tatlı hal devam ediyor. Onlar orada la yesmeğune fiha. O cennette fil cennette onlar işitmezler, duymazlar. Neyi? ve Fahşeminer kelami. Bahş sözler, pis sözler, kötü sözler, küfür gibi sözleri orada işitmezler. Orada küfür yok, kötü söz yok, laf geçersiz sözler yok. Bir de veya tehtima ve onlar orada kendilerini tehtim aslı isim kökünden geliyor. İsim, günah ve dem üç aynı manaya. İsim, dem ve cinayet üçü de günah manasına geliyor. Buradaki tef'in isim kökünden geliyor. Yani ma kendilerini günaha sokacak ya beni günaha soktun gene sabah sabah. Ha onları günaha sokacak bir şey yok orada. Ne boş söz var ne de onları günaha sokacak herhangi bir şey orada yoktur. İlla ne vardır? Buradaki illa lakin manasına. Lakin kilen bir söz vardır. Kavlen. Nasıl bir söz? Nasıl bir söz? Selamen, selama. Ne gibi? Aynen, aynen onlar cennete girdiklerinde melekler o insanlara ne derler? Selamen derler. Melekler cennete girildiğinde insanları karşılarken selamen diye karşılarlar. İslamiyet nedir köke olaraktan? İslamiyet sil kökünden selamet demektir. Demek ki İslamiyet'in esası olan selamet, emniyet, güven, korunmuşluk hali... ...orada birbirlerine selam olsun sana, selam olsun. Müslümanlar arasındaki Efendimizin yayınız dediği nedir? Selamdır. Selam. Sana güven olsun, Allah'tan emniyet olsun, selamet olsun, İslam olsun diye... Cennette de onlar birbirlerine, burada birbirlerinize söylediğiniz gibi burada o selam ifadesini birbirinize söyleyeceksiniz. Bu selamen selamen nedir? بدل من قيلة قيلة دنب. Ondan bedel, o sözden bedel selam ifadesidir. فَإِنَّهُمْ يَسْمَعُونَهُ Onlar orada sadece ve sadece işte o selamı işitirler. Onun dışında başka لَوْفَحِصُ Söz, bu gibi sözleri işitmezler yukarıda zikretmişti. O amel defterleri sağlanan verilenler var ya maşallah ma ne kadar güzel insanlar amel defterleri sağlanan verilen insanlar ne kadar da güzel insanlardır. Onlar Fî sidrîn şecelîn nebdî Onlar nerededirler? Fî sidrî nezemin sedir. Onlar kiraz ağacının altındadırlar. Özellikle burada onu ifade ediyor. Sedir aslında normal, bizim Türkçe'de kullandığımız sedir ağacı. Sedir ağacı diye. Onlar sedirdedirler. Sedir ağacındadırlar. Sedirin işte o manası da var. Kiraz ağacı manasına da geliyor. Nasıl bir sedir? Yamuk yumuk mu? Yok. Mahdur bin, dümdüz. Yani la şevke fira. Diken olmaksızın. Demek ki dünyada sedir ağacında, o kiraz ağacında dikenler var ya, He, yani aman ha o dikenli haliyle cennette düşünme diyor Cenab-ı Hak. Oradaki dikensiz, çünkü orada olumsuz şey yok ki, dikende olmuş olsun. He, dikensiz, dümdüz doğru olaraktan onlar kiraz ağacında, sedir ağacındadırlar. Onun altında, Rabb'ın nasip gölgelenirlermiş. gölgelenirler inşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Ve tal ve muz, şecedir muzi, muz ağacının da altındadırlar. Nasıl bir buz ağacı? مَنْدُودٍ بِالْحَمْلِي مِنْ اَسْلِهِ اِلَى اَعْلَائِهِ Altından yukarısına varıncaya kadar. Altından yukarısına varıncaya kadar. Salkın salkın. Dünyada da gerçi ona benziyor ya. Dünyada da gibi salkın salkın. Ne? اَوْبِالْحَمْلِي Öyle yüklü ki omuz ağacı min اَسْلِهِ Aşağısından اِلَى اَعْلَائِهِ Yukarısına varıncaya kadar. Salkın salkın yoğunluk içerisindedirler. Bu kadar yoğun, vazihinden duğun ve uzun. Dünyada ve özellikle Temmuz-Ağustos ayında Temmuz-Ağustos ayında bir gölgelik bulmak için koşturursunuz. Ama bir ağacın altı buldunuz mu oradan ayırmazsınız ki, kısadır. Ama cennette öyle değil, boylu boyuna. Uzunca gölgelikler vardır. Sürekli süre gelen bir gölgelikler vardır. وَمَاِيْنْ مَسْكُوبِنْ Heee, çağlayanlar vardır. Cennette cari daimen, sürekli akan, sürekli akan sular, yani çağlayanlar vardır. Ve fâkiyetin kesiretin, çokça meyveler vardır cennette. Öyle ki, aynı ilk farkında ifade ettiği gibi, la مَحْتُوَةٍ ف۪ي زَمَنٍ Herhangi bir zamanda kesintiye uğramaz. وَلَا bi بِهْتَمَنٍ onun meyvesinden almak istediğinizde herhangi bir el, engelleme içerisine de girmezsiniz. Bir engellenme durumu yasak, alamazsın, koparamazsın denilmez. Ve مَرْفُوًا هَلَا سُرُلِينَ O koltuklar üzerinde, sedirler üzerinde, kanepeler üzerinde serilmiş yataklar da vardır. İşte dünyadaki o rahat ortamı tasvir ediyor. Döşek, ağacın altında uzun bir gölgelik. Bir taraftan muz ağaçları salkım salkım sallanmış. Bir taraftan kiraz ağaçları aynı şekilde dikeni de yok. Tamamen güzel bir vaziyette. Bu hali Cenab-ı Hak tasvir ediyor. He. <gülüyor> biz bunu ne yaparız? Muhakkak ki biz bunu inşa ederiz. Yani eğer <gülüyor> Yani herhangi bir orada bir Doğum olmaksızın, doğum olmaksızın ve biz bu orada yapacağımızı bu şekilde yaparız. O insanlara yapacağımız ikramı bu şekilde yaparız. Muhakkak ki biz bunu, bir şey demin ifade ettiğim gibi Allah söz vermişse Allah yapar. Allah demişse Allah yapar. İşte inna enşetnahu ne inşa? A. Biz bunları inşa ederiz. Biz bunları meydana getiririz onların hizmetine sunarız. O hurileri veririz. O huriler onun hizmetinde olur. Peki Allah'ınla etkara ve biz onları da ne kılarız? bekarın çoğulu. Bekar kelimesinin çoğulu. Yani azarın kullaha etahunla ve veceduhunla azara ve Yani o eşleriyle beraber olurlar. Yani dünyadaki bir sıkıntı söz konusu olmaksızın biz onları bekar kılarız. Daha urben, cemul, arubin ve el-mütahabibete ila aşkan lehu. Yani oradaki sev, birbirlerini seven insanların durumu gibi, birbirlerini seven insanların durumları gibi kendilerini seven eşler biz onları orada yaratırız, veririz. Onlar hangi durumdadır? Ezdraven Aynı yaşındadırlar, aynı yaşında. Yani biri bir yaşta, diğeri biraz üstün yaşta değil. Çünkü onun şunu da söyleyeyim burada. Cennette, demin söylediğim o Vildan-ı ergenlik çağına er ermeden ölenler sürekli çocuk. Ama cennette ergenlik çağına erdikten sonra cennette olanlar herkes Hz. İsa'nın göğe çekildiği yaş olan 33 yaşında olacaklardır. 33 yaşın dikmeti şu insanın çünkü 40'tan sonra olanlar bilir 40'dan sonra bir iniş başlıyor yani siz dikkat ederseniz peygamberlerin çoğu da 40 yaşında. oldunluk yaşı evet kemal yaşı ama iniş yaşı 40, 40'tan itibaren bir iniş başlıyor 40'a kadar bir çıkış başlıyor 33 insanın en dinamik en hareketli en cevvar dönemi olduğu içindir ki. Oradakiler de aynı şekilde insana hizmet edecek derecede cevval bir vaziyet içerisinde olurlar. Ha, evet. Yani müteserriyet fisindir Aynı yaştadırlar. Onlar, bu da nedir etraf? Tribin çoğulu olmuş olur. Onlar orada aynı yaştadırlar. Bu kimin içindir? Bir eshab-ı yemin. Cennetlik olanlar, amel nefterleri sağından verilenler bu, bu Eshar-ı Yemin'in cümlesi nedir? Sılat-ı enşe'nâ hûnne. sûlat enşe sılasıdır. Ne olduğu halde bu şekilde. Ve ev veya ce'al-nâ Veyahut da ceal sılası olmuş oluyor. İşte vevm onlar sûl minel evvelin. Öncekilerden çoklarıdırlar. Ve sûl minel ahini ve sonrakilerden de elbette ki bir kısımları olmuş olmaktadır. Olmazsa burada kalalım. Subhaneke la illa ma allamt teleke inneke entel ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha. Yer yerısında sonra. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin ve salatu ala رسولullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin. Subbihil kulubi ve dawaya ve afiyeten ya ve şifa biaya. Subhaneke la illa ma allamt teleke durun ve la fahme lena illa ma fahamt wa innete el cevadul kerim rabbi sadri ve yessir emri wa hul ulqata min lisani yafqahu kavli ve fahmi emri minallah inna Allah basirun bil ibad rabbi esrah li sadri ve yessir emri wa hul ulqata min lisani musal salamun konu bil maden ev musal salamun dilim heldi ağzına aldığı için ama kardeşi Harun çok kafası çok açık ve net konuşuyor. Onun için vezirenli değil mi hafız? diyor. Ya Rabbi onu bana vezir eyle diyor. Ve böylece Harun daha, Musa Aleyhisselam'ın veziri durumunda. Şimdi orada Ya Rabbi göğsümü aç. Bu herkesin imtihanda, sınavda, derste sürekli söylemesi gereken mesela televizyonda şey yaparken, sohbet ederken sürekli bu şekilde. Rabbi Şahri Sadri. Çok iyi bilsem de Ya Rabbi göğsümü aç. ''Veysirli emri'' işimi kolaylaştırır. ''Vahlol ukletem min lisanî'' ''Dilimdeki düğümleri çöz Arap dili. Her insanın dilinde adeta düğümler var. Düğümlerin işit gibi var. İşte o dua ile inşallah o düğümler açılmış olur. Bir. İkincisi, konumuz da adaktalı olduğu için konumuz neydi? Vatıhan suresi. Yarısını önceden işlemiştik şimdi 41'den itibaren yine devam edeceğiz. Vaka, başta İza Vakahtil dediğimiz gibi kıyametin dehşetini korkunçluğuna anlatıyor. Parantez için. Buradan şuraya atıf yapacağım. İstanbul'da meydana gelmiş olan deprem aslında insanları ahiret çetinde kıyamete düşürülmeye sevk etmesi lazım. Ya 5.8 böyle olmuşsa aman Allah, 12.0 ona göre zaten 12 şiddetindeki bir deprem kıyamet için yeterlidir. Zaten o mı, yüz binlerce insanın gitti tsunami ile dokuz şiddetinde olmuştu. Şimdi Cenab-ı Hak limiti bir yükselttiğini düşün, on iki şiddetinde. Bitti, ev kalmaz, hiçbir şey kalmaz. He, Dağlar ne olacak? Tamamen yürüdülecek. Tamamen tek olacak, toz toprak olacak. Öncekinde de ifade ettiğimiz bir vakıada. Burada şunu düşünmek lazım, haşa, haşa, haşa. Kainatta tesadüfe tesadüf edilmez. Kainatta tesadüf yoktur. Allah'ın iradesi ve kudreti vardır. Hiç... Dünya... Sen kim oluyorsun ki kendi kafana göre sallanasın? Mümkün mü? Değil. Allah'ın iradesi olmasa dünya sallanabilir mi ya? Haddine mi düşmüş ya? Ne diyorduk zilzade? اِذَا زُزِّلَتِ الْاَرْضِ زِزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضِ اَفْقَالَهَا O kıyametin, o dehşetinde... Valkar suresinde, kıyamet, kıyamet suresinde, zinzal suresinde cenab o dehşetli hali ne diyor? Aynen Nuh daha dehşetli. Gök yarılıyor, yerden sular kaynıyor. Yıldızlar, yıldızlar patır patır dökülüyor. Neye benziyor? Ermiş bir ağaç sirkelediğinizde nasıl meyveleri patır patır dökülürse kıyametin o dehşetinde de Rabb'im mağazası yıldızlar o şekilde ayette ne diyor? Şükür bilirüm en ve ebime ve edim. Ben şahidim ve O kıyametin o Şehit Hanım'da. Burada madem konu açıldı şunu da ifade edeyim. İnternete girer her yazarsanız her iki tane de cehennem anlamına geliyor. Bundan birkaç yıl evvel bir Rus müteahhit bir kazı yapıyor. 1500 metreye kadar kazı yapıyor. Bakıyorum bir ses gibi bir şeyler var. Daha büyük bir makina getiriyor. 2500 metreye iniyor. 2500 metreye inince duymuş olduğu sesden dolayı makina makina her şeyi bırakıp kaçırıyor. Allah. O birkaç saniyelik şey kaydedilmiş. Her diye cehennem diye de internette bohulda var. Aynı şuna benziyor. Şuna benziyor. Bir havaalanını düşünürüz. Rabbim mağazesi büyük bir havaalanını düşünürüz. Binlerce insan, milyonlarca insan orada yeni havaalanı özellikle düşünün milyonlarca insan orada bekliyor. Uçak uçağa gidecekler. Düşün, orada birisi bağırdı. Bunda diye bağırdı. O zaman o insanların halini düşün. Ne olur çığlık çığlığa kaçışmak. ilk hemen hemen ne ses duyarsınız? Kimin sesini duyarsınız? Olmaz. Genelde kadınların çığlığı duyuyorsunuz. O hel de o de ilk böyle şey yaptığımızda aynı havaalanında kaçışan insanların sesi gibi baktım ki Öncelikle bir kadın çığlığı, ondan sonra diğer çığlıklar başlıyor. Tam bir kaçışma anı, çığlık anı o korkunç hani hali o tasvir ediyor. Onun için bu İstanbul depreminde şunu düşünmek lazım. Bu deprem, evet bilim adamları söyleyebilir. Ya efendim şu oldu, fay hattı kırıldı, bilmem ne oldu, bilmem, buna fırabara yada. Allah'ın iradesi olmasa o dünya, bilmem ne kırılması mümkün mü ya? Tamamen kudreti ilahiyedir, Allah'tan izinsiz, rızasız, iradesiz dünya bir adım atamaz ya. Bir adım atamaz ya. O halde demek ki bu irade ilahiyedir. He çok nokta düşünülebilir. Demek ki burada hikmet-i ilahiye. takdir ilahi var. Cenab-ı Hakk'ın bir hesabı var. Bir kitabı var. Uykuda olan insanların uyarması var. Bir intibah var. Herkes buradan bir hisse çıkartmalı. Kendisine bir pay çıkartmalı. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Biz buraya tesadüfen mi geldik yani dünyaya? Yok. Rabbimizin emriyle değil mi? Biz 60 sene önce yoktuk. Şu anda yedi buçuk milyar insan yüz sene önce yoktu. Yüz sene sonra bunların hiçbiri de yine olmayacak. Demek ki bir irade bizi buraya gönderdi. Bir kudret bizi buraya çıkarttı. He, kim getirdiyse bizi buraya geri götürecek olanıdır. Kim bizi burada yaşatıyorsa elbette bir rızkımızı verecek, hayatımızı idame edecek, sonlandıracak da bunu da karar verecek, verecek olan da elbette odur. On için bunlar insanların ders çıkartması lazım. İş işte bilmem ne oldu, bilmem ne oldu. Evet, onları düşün, onları incele vesaire vesaire. Ama il, il, il, ilerdeki işin arkasındaki kudret ilahiyi gör. Bir tesadüf değil, irade, kudret, Rabbinin izniyle olan bir şeydir bu. Ayette ne diyor? Ayette diyor ki bir yaprak bile bir kader bile düşer bir yaprak bile bir kader ile düşer. Yani yaprak bile kendi kendine düşmüyor. Bir takdir ile bir kader ile düşmüş oluyor. Evet, böylece 41. ayetten itibaren vakada başlayalım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. ı Hakkallah ve eshami şifa, tamamı teslim. O amel defterleri sonu sonlarından sonun, verilen. Birçok ayette geçiyor. Cenab-ı ve bu çeyitab-ı üyemihi ve bu çeyitab-ı üşimali. Amel defterleri <gülüyor> Sağından verilenler, amel defterleri solundan verilenler. Cenab-ı Hak diyecek ki, fakir olur kitabı Hadi kitabını oku. Aman Allah'ım. İnsan kitabına bakacak. Ya Rabbi bunda hiçbir şey eksik bırakılmamış ki. Her şey yazılmış Ya Rabbi. Hiçbir şey eksik bırakılmamış. Hatta hayalimden geçen bile Ya Rabbi burada var. Ne? Ben eğer olsaydım, Rabbim için şu Dekatta, ikramda, iyilikte vesairede hizmette bulunacaktım. He, şöyle olsa şu hayrı yapacaktım. Neyse bildiğiniz gibi yani iyi olarak düşündüğü şeyler bile orada yapmış gibi görünüyor. Kötü olarak şey düşündüğü şeyler yapmadıkça yazılmaz. Yapmadıkça yazılmaz. Aman Allah'ım yarabbim bunları yapmadım ki. Yapmadın ama niyet ettin. Olsaydı yapacaktın. Fakr'a o kitabı ye. Kitabını oku. Aman Allah'ım yarabbim. Burada neler var? 70-80 yıllık ömrün alınan nefes de var, verilen nefes de var. Hem alınan hem verilen ikisi de arada aksama yok. Altı yönden çekilmişim. Önden, arkadan, sağdan, soldan, alttan, üstten. Hem fotoğraf çekimi var hem kamera çekimi var. Böyle eşliği olarak da 4K değil, 8K değil, 800K değil, 8 trilyon K'lık bir görünüm var. Tam mükemmel. Yani ya Rabbi ben bunu yapmadım diyecek durumu yok yani. Zaten Yasin suresinde ne diyordu? Organlar konuşacak. Evet ya Rabbi ben yaptım, ben çaldım. Evet ya Rabbi ben baktım. Evet ya Rabbi ben söyledim. Allah aşkına çocuklar, bununla, bunun arasında ne fark var? Bununla, bunun arasında ne fark var? Bunun arasında, bunun arasında, bunun arasında, bunun arasında ne fark var? Aynı malzeme değil mi? O da et, o da et. Bunu konuşturan Allah niye bunu konuşturmasın? Niye bunu konuşturmasın? Niye bunu bunu konuşturmasın ki? Bitti. Buna yüzü vermiş, bu konuşuyor. Bir ikincisi çok affedersiniz. Öküzün bir karış dili var. Möğünün dışında bir şey bilmiyor. Konuşamıyor. Demek ki marifet dilde değil. Veya adamın dili var, konuşamıyor. Ne oldu oğlum? Hasta olur. Doğuştan böyle, işte rahatsız oldu vesaire. Tıbbi bir durumdan bunu konuşamıyor. Demek ki ona konuşmak iznini veren Allah. Allah vermese mümkün mü ya? İşte o amel defterleri مَا Şimal, ma مَا Şimal, Ne kadar da kötüdür. O amel defterleri sonundan verilenler ne kadar da kötü insanlar, ne kadar da tarihsiz bir insan. He onlar var ya, o kötü, tarihsiz durumda olup da amel defterleri sonundan verilen insanlar فِي سَمُومِ سَمُمْدَدِرْلَرْ Yani Dehşetli ve korkunç bir alev içerisinde, zehir gibi zehirleyici, dehşet verici, korkunç bir ateşin içerisindedirler. Öyle ki o ateş içlerine işliyor. İçlerine işleyen, zehir gibi yakan, hani bazen çok soğuk olan yerlerde, Rusya gibi mesela, soğuk olan yerlerde artık içine işliyor. İçine işleyecek derece zehir gibi yani. Adam zehir şeyi içiyor, bütün organlarına yayılıyor. Bütün organlarını talip ediyor. Cehennem de öyle. Zehirin vücuda yayılışı gibi öyle dehşetli. Yani rihel harretin, sıcak bir rüzgar, minennari. Cehennemden gelen üfürüklü sıcak bir rüzgar. Ne yapıyor? Tel fuzu fil Bütün gözeneklere giriyor. terfuzu fuzu pencere gibi, açılan pencere gibi fil mesam. Bütün gözeneklere giren, cehennemden gelmiş olan şiddetli bir rüzgar. Gel de yakmasın yani. Gel, gel de kavurmasın yani. Ciltleri tamamen. he orada ya hocam orada ölürüm biter. Yok ölme de yok ki. Cehennemde ölmede de yok. Yani orada yanarım şöyle böyle olurum ölürüm biterim de değil ki ondan sonra ölmüş bitmiş olsun. Onun için orada ölüp bitmeden sürekli bir şekilde o ceza ve azap devam etmiş olur. Hocam. Ve hamimi. Ve hamim yani orada o dehşetli cehennemde muhücegidi dur harareti yani suyu gayet hararetli ve şiddetli bir surette dehşetli bir surette olan o hamim olan cehennemde o rüzgar onların gözeneklerine işler derecesinde girmiş olur. Hamim de kaynar su burada da dediğimiz muhücegidi dur harareti sıcaklı şiddetli olan bir su diğer ifadeyle bir kaynar su o resimden mi Ve aynı zamanda o öyle bir gölge ki, öyle bir gölge ki yani koyu mesela özellikle asap bulutları aynen onun gibidir. Asap bulutları gibi dehşetli ve korkunç bir şekilde onların üzerine o sıcaklık gelir ve onları adeta yakıcı bir pozisyon içerisinde tamamen kaynatmış olur. Yani نَوَزِلِّمْ مِنْ يَحْمُونَ دُخَانُ الْشَد۪يْتَ سُسْسَوَادِ Siyahlığı şiddetli bir duman. Yani adeta etrafını tamamen kaplamış olan şiddetli bir duman. Böylece لَا Yani كَهَيْرِهِ مِنَ الظِّلَالِ Öyle normal bizim güneşten korunmak için ağacın altına girip gölgelikte oturmamız gibi de değil. Yani öyle bir gölge de yok. كَهَيْرِهِ مِنَ الظِّلَالِ Diğer gölgeliklerin aksine olarak. Koyu sıkıntı verici, azap, aynı yani efendimiz öyle diyor, koyu bir bulut gördüğünüz zaman bu Cenab-ı diyor, o azap bulutudur. Yani o koyu bulut geldiği zaman öyle sana gölge getirmiyor, o azap bulutudur, sana azap getirmiş oluyor. Vela kerimin, yani ne soğuktur, senindir vela kerimin ne de bir iyi, güzel, hoştur. Yani iyi ve güzel, hoş olmaksız, üstünlü manzara, güzel bir görünümlü de değildir. Güzel bir görünüm içerisinde de değildir, korkunç ve dehşetlidir. Yani ne ve ne de yararlı olan zifir bir gölge içerisinde değil, tamamen dehşetli, gözeliklere nüfuz edecek derecede bir haradesi, sıcaklığı olan bir ateştir. İnnehum onlar, o ehli cehennem, kanu kabre zâlike fî dünya. Bundan önce, daha önce onlar dünyada iken, yani o bu vaziyete düşmüş olan o insanlar daha dünyada neydiler? Müteffine tamamen bir bolluk, bereket, iyilik içerisindeydiler. Yani müminine la yat aboonafit taati, yani Allah'a itaat konusunda hiçbir yorgunluk içerisine girmek sizin tamamen rahat, hoş, konforlu bir vaziyet içerisinde nimetleniyorlar idi. Yani Cenab-ı Hakk'ın nimetine ulaşmışlar idi. itaat konusunda da lütfen, işte ya kim kalkıp namaz kılacak? Kim işte, yorgunum ya zaten. Allah için, dünya için yorulurken Allah için hiçbir yorgunluk içerisine de bilmemiş olurlar. Heee Vecihlerini sürünürler aleh-i ve onlar ne yaparlardı o günahkarlar ısrar ederlerdi. Hangi konuda aleh-i eden bir günah konusunda da günah işlenmekte de günahta da ısrar ederler, günahı sürdürürlerdi. Hangi günah? El azim. Büyük günah işlenmekte de ısrar ederlerdi. Büyük günahtan kasıt ne? İnne şirk en azûmün diye Rabbimiz buyurduğu gibi şirk büyük bir zulümdür. Yani şirk, eş şirk böylece işlemekte, büyük ilah olarak işlemekte onlar ısrar ederlerdi ve kârı yapıyoları şöyle derlerdi: Ey zâmitna biz ölünce ve gün ve toprak olunca ey zamen ve kemik olunca toprak ve kemik olunca en nalem olsun. Allah Allah! İstekrar mı ondan sonra dirileceğiz? Hem biz ölelim ondan sonra toprak ve kemik olalım. Ondan sonra inanılmaz olsun. Allah Allah! Biz tekrar dirilirtecek miyiz ya? Aynen ne gibi? Asli vahim, Mekke'nin gelen düşüklerinde bir gün Efendimiz'e huzuruna gelerek çok eski zamanda kalma bir kemiği getiriyor. Ovalayarak Efendimiz'e diyor ki قَالَى مَنْ يُعِذَانَ Ya Muhammed, senin Rabbın bu çürümüş toz toprak olmuş kemiği mi tekrar diriltecek? Efendimiz ne diyordu Kur'an'ın diliyle? يقول الله أبسطان قال ما هي أهل الإسلام قل يمهيها الأنسى إن شاء أول مرة وهو من يعني o Allah ki sıfır bire değilken, hiçbir şey değilken seni yokluktan yaratan Allah, ilkin ilk kolaylıkla yaratan Allah, sonradan seni ne rahatlıkla yaratamazsın? Önceden hücreler, elementler, madden, atomun hiçbir şeyin yoklukken, seni yokluktan yaratan Allah neden seni ne tekrar iade etmesin ki o yaratmanın her türlüsünü bilir. Ona her türlü yaratma gayet kolay olmuş olmaktadır. Ve bununla da yetinmiyorlar ve diyorlar ki ev-e âbâûlen evvelûn Ve bizim ilk gitmiş olan babalarımız, Aha. ilk gitmiş olan babalarımız da mı? Onlar da mı tekrar diriltirecekler? Bi fethil vâbi Eve, ev değil de eve. Bir yani, at, bir vel hemzidir istifam. Buradaki elif, hani her olsun, elif olsun istifam edatıdır. Bazen ma da istifam edatı, soru edatı olaraktan gelmiş olur. وَيْفِ ve fi مَا قَبْ لَهُرِ الْاِصْتِبْعَادِ Haa, burada elif genelde istifham edatıdır, soru edatıdır ama buradaki ifade bir istifadı, akıldan uzak görme Akıllarından bu durumu uzak görerek ne olur, mu? öyle şey olur ya? Nasıl olur ya? Hem biz ölelim, hem toprak olalım, hem kemik olalım, hee, hem biz diliteceğiz öyle mi? Bir de ilk ölmüş olan, ilk gitmiş olan babalarımız da mı tekrar dilitecek diye Yukarıdaki ayete bağlıyoruz. وَيَكُولُونَ Onlar... وَكَانُ يَكُولُونَ Bunu diyorlar bir de. Evet... Kul... Ey Habibim sen onlara de ki... اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْاَخِرِينَ Gerek öncekiler, gerek sonrakiler. Önce ölmüş olanlar, gerekse sonra ölmüş olanlar. لَمَجْمُعُونَ Muhakkak ve elbetteki. Arapçada lan edatı, tahkif edatıdır. Kuvvetlili bildirir, muhakkak ve elbetteki. Yani kasem içinde gelir, yemin içinde gelir, tahdik edatı içinde gelir. Muhakkak ve elbette ki le onlar toplanacaklardır. Nerede? İlâ-mîkâdin, li -vahdin. bir vakitte. Hangi vakitte? yevn il Bilinen bir vakitte, bilinen bir zaman içerisinde onlar. O bilinen zamandan kasıp yevmel-kıyâme. Muhakkak ve elbette ki onlar bilinen vakit olan kıyamet gününde onlar ne olacaklar? Muhakkak ve elbette ki huzurumuzda toplanmış olacaklardır. sonra innekum muhakkak ki siz kim eyhaddallun ey sapmış olanlar sadece sapmış değil elmükeddibun. İkazip ifadesi genelde genelde ahireti yalanlayanlar için şey yapar. Mesela bu konuda Rabbimiz Cehenneme gitmiş olanlara diğer cehennemdekiler sordur. Hatta dün söyledi miydim öncekinde? O mahseleke kufi'yi sakar, ya siz iyi insanlardınız, babam hacı, hoca, müftü, ben iyi kalpliyim, temiz kalpliyim diyordum. Cehennemde ne arıyorsun ya? Onlar ne derlerdi? Paloo. Ne diyorlardı hafızlar? Paloo. Manşerilik dediklerinde onlar ne diyecekler? Ta'lu Aslına bakma biz öyle iyi izliyorduk. Kalbimiz temiz diyorduk ama biz namaz kılıcılardan değildik. Ve ve fakirleri de yedirmezdik. Fakirleri de yedirip içirtmezdik. He, Ne yapardık bir de din gününü, ahiret gününü, hesap gününü, sorgu gününü yalanlardı. وَنَحُدُمَا الْخَعِد۪يۜ Pisliğe, çamura, bataklığa, balalet ve sapıklığa dalanlarla beraber biz de onlarla beraber dalardık. O sapıklık içerisine girerdik. Buradaki daha mükendil ifadesi genelde ahiret gününü yalanlayanlar için siz sapık ve ahiret gününü yalanlıyor idiniz. He, madem öyle Allah irade vermiş. Madem öyle, öyle değil mi? O zaman Hadi affedersiniz, zıkkımlanın bakalım. Neyden zıkkımlanın? Min zakkum, min min buradaki beyaniyedir. Mesela birinci min tebreziye, ikinci min beyaniyye. Şöyle diyebiliriz, o ağaçtan biraz yayın bakalım. Hangi ağaçlar Min O beyan, beyan ediyor o ağacı. Min beyaniye, izah ve açıklama. O zakkum ve zıkkım olan acıl olan o ağaçtan. He beyanın şecere, he güzel. Burada da söylüyor zaten. Bu minsatlı ifadesi şecere ağacı beyan ediyor, beyaniye olmuş oluyor. Birincisi terfiz diyebilirsin. <gülüyor> ikincisi beyaniye diye de ifade edebilirsin. Hadi yiyin bakalım. O sakum ağacından, o sakum ağacının meyvesinden elbette yiyeceksiniz. Başka şey yok. Çünkü acıydı, altta da diyecek gerçek. Acıtı Zıkkın. Ondan sonra susadı, altta da şimdi konu, kaynar su, irin suyu. Hadi için bakalım. فَمَالِعُونَ مِنْهَا Onlar ne yaparlar? O ağaçtan yerler. el batının çoğulu. Yani karınlarını onunla doldururlar, meleğe. Onunla doldururlar, karınları o zakkınla, zıkkınla dolmuş olur. Tabii yemek yiyince üstüne bir şeyler içmek lazım. Ha, ne içecek? Feşaribuna aleihi, ey zakkumul meqoul. O yenilen zakkum üzerine de içerler. Bu fe fe takibi gelir. Yani hemen o yemenin akabinde onu takiben ne yaparlar onlar? Ha fesharibunu <gül> aleihi, bunun üzerine onlar yerler. Tabii it olur. Kapat biraz. Feshari bu Bunun üzerine onlar yerler eğer ezdacı mı mıdır? Mineral, o kaynar sudan onlar içerler. O yemiş oldukları yiyeceklerinin üzerine nasıl yerler? Öyle bir şekilde yerler ki feshari bu İçerler onlar şurber gibi bir dam işiğini işiğin zanmesi de şu. Bu da bu ifadene düşür masdar. Masdar böyle gelir şur, şer gibi yani aynen faaldeki aynen harfinin cezmî ile gelmiş olur. Nasıl içerler? El <gülüyor> dibinin susamış olan develerin, susamış olan develerin suya saldırmaları gibi, saldırışları gibi onlar da o kaynar suya öylece saldırırlar. O şekilde onlar oradan susamış develer gibi içmeye başlarlar. He. Elula cemü'ü heymane. İzleker bu himin cem'i Heyman şeklinde geliyor, bir dekere müennesler için. Ve heymaril münzâ. Heyman ise müennestir. Ne gibi ki atşan ve atşa gibi. Müzekter ve müennes atşa susamak. Susamış olan develerin suya saldırışları gibi, onlar da yemiş oldukları zakkım ve sıktın üzerinde, suyun üzerine suya o şekilde saldırıp içmek üzere. Ha, saldırınca kendilerine denir ki da. İşte bulayın işaretlemeye nuzulum. Yani ma o, ma onlar için hazırlanmış olan şey. Burada nuzulüne biraz açayım. Nuzul kelime anlamı itibariyle inmek demektir. İnmek de olur, konak da olur, sofrada olur. Yani bu anlamlara da gelir. Tümlerin durumuna göre, onlar konaklarlar. Bir, onlara sofra hazırlanır. Sofra hazırlanır. O ne zaman işte bu sizin sofranızdır bu sizin konuğun, konakladığınız yerdir, konaklamanızdır, konağınızdır, otelinizdir. Yenmediğin, yemek kıyamet. O kıyamet gününde bu sizin ziyafetinizdir. Bu sizin yiyeceğinizdir. Bu sizin konakladığınız yerdir, otelinizdir. Allah nahmu halakna. Bak burada nahmu önce hem nahnu, biz manasına hem halakna nardaki biz manasına. Allah ne yapıyor? Kuvvetli ve tehdit ederekten biz, biz var ya biz sizi yaratırız, biz sizi yaratırız. نَحْمُ خَلَقْنَعْقُمْ Biz yarattık. Yani اَوْجَدْنَعْقُمْ مِنْ عَدَمِينَ Allah bizi nereden yarattı? Yokluktan. Bilim adamları diyor ki 14.5 buçuk veya 15 milyon milyar yıl önce hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, apa hiçbir şey yok. Efendimiz'e soruyorlar, Ya Resulallah, kainattan önce ne vardı? O vardı, hiçbir şey yoktu. O vardı, hiçbir şey yoktu. Yani Allah vardı. Onun dışında hiçbir şey yok idi diye efendimiz Rabbimizin olduğunu, ondan başka hiçbir şey olmadığını böylece Allah ne yapıyor? Bütün varlıkları <tuhu> evcet nakul min ademi. Biz size yokluktan yarattık, yokluktan var ettik. Helella. Helella hella manasına geliyor. Haydi. Hadi. mesela hadi okuyalım. hadi okuyalım kitapların başında da Arapça kitapların başında da olur ha, tasdik etmeyecek misiniz? doğrulamayacak mısınız? yani bunun böyle olduğunu kabul etmeyecek misiniz? ne diyeceksiniz bu konuda? bunu kabul etmeyecek misiniz? diyerekten Cenab-ı onları bu noktada uyarmış oluyor evet yani bütün bu hakikatlar ortadayken, bütün bu gerçekler ortadayken hala tasdik etmeyecek misiniz? Sizi yoktan, Adem'den, hiçlikten yarattı, bu hale getirdi. Bunları gördüğünüz halde o Rabbinize hala iman etmeyecek misiniz? O Rabbinize hala tasdik etmeyecek misiniz? Hel la la Hel la Hadi tasdik edin, onaylayın hala Rabbinizi, varlığını, kudretini onaylamayacak mısınız? Veya sizi yoktan yarattığına göre bir Bafi öldükten sonra tekrar dirilmeyi tasdik etmeyecek misiniz? Kabul etmeyecek misiniz? İdil kadiru alev inşa kadiru alev iade yokluktan yaratmaya kadir olan aynı zamanda nedir? Tekrar iade etmeye de, tekrar var etmeye de, tekrar meydana getirmeye de elbette ki kadirdir demin Yasin suresindeki ayet-i de ifade ettiğim gibi. ilk yaratan kim ise? hiçlikten yaratan kilise, sonradan onları tekrar inşa edecek olan yine odur. Efeleytü <sessizlik> matumlu. Efeleytü matumlu. Attığın şeye, o meniye, bakmıyor musunuz? Bir bak bakalım. Başka ayette ne yapıyordu? Mimma'in dâfib. Atılmış bir damla sudan. Pis. İnsan üzerine dökülse, yiğide bulandıracak. Yıkaması lazım. Pis bir sudan İnsan böyle bir cebi çıkartıyor, böyle bir insan çıkartıyor. Efendim, <gülüyor> tüm Yani, turiyökün elmeniye fi arhami nisa. düşmüş olan o pis bir damla suya bakmıyor musunuz? Bir bak bakalım. Senin afsın ne? Köküne neyden Yaratıldığına bir bak. Ne mağim daafiyim? <gülüyor> Açılmış bir damla sudan. İşte, he. <gülüyor> he onu sen yaratıyorsun? Yani el-beni yübeşeren, onun insan olarak sen mi yaratıyorsun? Yani yoksa namun harikun, yoksa onun yaratıcısı biz miyiz? Onun yaratan sen misin, yoksa onun yaratıcısı biz miyiz? Nahnu biz kadderna, ne yaptı takdir ettik. Neyi? Ben'likum aranızda el-mevte. Biz aranızda ölümü takdir ettik. وَمَانَحْنُوا <gülüyor> بِمَسْبُوبِينَ Bu konuda bizi sefkat edip geçecek, önümüze geçecek olan, engelleyecek, mani olacak olan hiçbir şey, hiçbir kimse, hiçbir varlık, hiçbir şey elbette ki yok. Hangi konuda? Bir acizin, bizi aciz bırakma konusunda. Bizi aciz bırakma konusunda hiçbir şey bizi sefkat edecek, geçecek elbette ki değildir. Ha, hangi konuda? Ala, buradaki alahan manasında اَنْ yani Ne ala? He, he, oradan şuraya Neşale <gülüyor> <gülüyor> Mekanekum Yerinizi değiştirecek, mekanınızı değiştirmek suretiyle Yani ana rahminden insan olarak tekrar çıkartmaya, değiştirmeye Elbette ki değiştirme konusunda, mekanınızı dönüştürme konusunda bizi aciz bırakacak kimse yoktur Ve <gülüyor> nümşiekum Ve biz sizi ne yaparız? Biz sizi yaratırız biz sizi halk ederiz, biz sizi meydana getirmiş oluruz. Böylece yani münşiye, şurada şu, münşiye, şurada şunu ifade edeyim. Allah'ın iki tarzda yaratması var. Bunun birine kelamda da geçer. Bu iddia ve iftira deniliyor. Bir yoktan yaratır, bir de inşa ediliyoruz. Mevcut olan elementlerden, atomlardan bir araya getirir. Diğer yani şirketler var, usta gelecek, sadece şirketlerin üstüne koyup bina yapacak. Ama Ekim'de ise, dedim söylediğim gibi hiçbir şey. Yok. İşte Allah'ın yaratması böyledir, ibda ve ikbarrdir. Allah yaratırsa yoktan yaratır, hiçten yaratır, sıfır bile değilken. Çünkü sıfır bile bir değeri var. Yanına bir koydun mu, on oluyor. He. sonuna koydun mu, sıfır bir oluyor, o birin değerini düşünüyorum varlıklar sıfır bile değilken Allah onları yukarıda da dediği gibi ademden, hiçlikten, yokluktan Allah onları yaratmış olmaktadır. Yani buradaki inşa, ibda ve iftira Cenab-ı Hak'ın onları meydana getirmiş olması, yoktan yaratmış olmasını ifade ediyor. Evet demek ki sizler o konuda sizi yoktan yaratmış olması, meydana getirmiş olması sizin yerinize benzerlerinizi getirmiş olması onun hep kudretinin alametleridir. ''Alâ ennübeddile enfârekum mekanakum. Yani sizi hiç yaratmayabilirdi. Sizin yerinizi değiştirir, sizin yerinize başkasını getirmeye de Allah kadirdir. Hiçbir kimse onu o konuda aciz bırakamaz. Haşa! Allah sizi yaratmaya mecbur mu? Öyle bir mecburiyet var mı? Ya. Haşa, bizim alacağımız yok ki. Neyi iddia edeceksin ki? Bizim Rabbimizden alacağımız var mı? Yok. O halde yaratmasaydı onun şeyidir, takdiridir, kudretidir, iradesidir. Zaten sen ol, olmayınca neyi, kim, kimler hesap soracaksın ki? Zaten demgi yaratılmadı, var olmadı. Olmayan bir şey, var olan bir yaratıcıdan neyin hesabını soracaksın? Zaten yok ki, olmamış ki. Ama lütfuyla var etmişse, ikram etmişse, aklıma mübarek O zaman pella tu saddekun, bir mübarek. Hala inanmayacak mısın ya? Tasdik etmeyecek misin? Hı -hı. He, <gülüyor> ve bilişi ekum ve sizir yaratıyor fi bilmediğimiz bir yerden. Bilmediğimiz bir şekilde bilmediğiniz bir memleketle bir baktı bak bakmışsın pat diye ortaya çıkmışsınız. He, sizi demek ki bir başkasıyla değiştirebilir ve bilmediğiniz ne yapıyor yarattık diyor Cenabı. Mina su verir ki çeşitli suretlerde mesela ne gibi kekre dede bir Ha bu konuyu ben daha önce anlatmıştım. uzun da bir mesele ama kısaca şöyle de de değineyim. Allah her ümmete belirli şeyleri yasaklıyor. Bir, Her ümmete belirli günlerde bayram kutluyor. Yahudilerin bayramı cumartesi, Hristiyanlarınki pazar, Müslümanlarınki de cuma. Allah Yahudilere cumartesi gününü oruçlu geçirmesini söylüyor. Oruçlu geçirmesini söylüyor. Cuma Haftanın diğer altı günü nehirde hiç balık yok, Hı. balık yok. Onlara av yasağı var. Cumartesi günü oruçlu oldukları için av yasağı var, avlanmayacaklar. Hı. Bu üzerine tabi Yahut kafası ya, Allah'ın imtihanı da bir de ya, gereği ya, Cumartesi Allah'ın Allah'ın öyle balık gibi yücaklarına sıçraya adeta. Kaynıyor, balık kaynıyor. Hı. Bunun üzerine Yahud'un milleti ya, Hı. Çilki gibi kurulaz. Cuma gününden ağa kuruyor. Cuma gününden A kuruyor. Cumartesi günü çıkmış olan o balıklar ağa yakalanıyor. Yer yani cumartesi günü ava olanmamışlar. Pazar gününde sıkkımlanıyorlar. Onu yiyorlar. Bunun üzerine Allah onlar içerisinde emre aykırı geldiği için on üç kişi. Altı tanesi, genç, yedi tanesi ihtiyar. İki ayet iki yerde geçer. Ve kurunu küredeten hasim ve karunu küredeten hasim biz onlara dedik ki, aşağı sefil, rezil, maymunlar olun, dedi. He, onların, Cenab-ı aynen, maymun ve hınsır, domuz suretine çeviriyor, Bunlar üç gün bir çadır içerisinde ağlayarak, sızlayarak orada kalıyor. Akrabaları geliyor, tanımıyor ne bilsinler, hangisi? Ama bunlar akrabalarını tanıyor. Bunlar akrabalarını tanıyor, Allah ibret olaraktan üç gün bunları onlara gösteriyor, üç günden sonra onları helak ediyor. Yani, sizi böyle bir surette de Böyle de yapabilirler. Ee, hayvanlardan, domuz ve mangunlardan itiraz eden var mı? Ya Rabbi, ben niye böyle yaptın ya? Var mı öyle bir itiraz? <gülüyor> Yıl mı? Kimi kime, kime şikayet edecek? Neye itiraz edecek? Hiç olmayabilirdi. bilirdi. Olduğu için ne yapması lazım? Şükretmesi, teşekkür etmesi lazım. وَلَكَلْتْ مُحَقَّقِي عَلِمْ تُمْمِنْ نَشْكَةَ الْعُولَى فَلَوْتَالْ لَا تَدَكَّمُ siz ilk yaratılışınızı, ilk oluşunuzu, ilk meydana girişinizi elbette ki biliyorsunuz. Bir damla sudan, babanız Adem su ve toprak karışımından. karışımında. He, muhakkak, varekat, varekat e, ifadesi de kahdik edatı. Muhakkak kesin yani bunun başka şeyi yok. Muhakkak ya siz alim tümün neşhetel ula, ilk yaratılışını biliyorsunuz. Fener tahlâ tedekgârû, yani hellâ tedekgârû, hala düşünmez misiniz? akletmez misiniz? teşekkür, tefekkür, teşekkür, tezebbür etmez misiniz hala? Yani de, demek ki o konuda yani bunu gördüğünüz halde, ilk yaratılışınızı gördüğünüz halde düşünseniz ya. Niye düşünmüyorsunuz? Akletseniz ya niye akletmiyorsunuz? Ve sürekli Cenab-ı dikkat ederseniz hep düşündürüyor. Soruyla Allah muhakkak yoktum ben ilkten yarattı, şöyle yarattı, böyle yarattı hakikaten düşünmem lazım, demesi lazım. اَفَلَيَتُمْ مَا تَحْرُذُونَ O, har ekme, zira. O ektiğiniz şeye bakmaz mısınız? اَفَلَيَتُمْ <gülüyor> Bakmıyor musunuz? Baksanıza. Neye? مَا <gülüyor> O ektiğiniz şey var ya zira. Yani تُفِيرُ الْاَرْضَ Yedi ektiğiniz şeye ve وَتُرْقُونَ الْغُدْرِ فِيهَا İçerisine ekmiş olduğunuz tohuma bir bakınız. Tohuma bir bakınız. Peki, ekmiş olduğunuz o tohum, en tüm tezrarı onu, tüm bitiriyor onu. mi imbat edip bitiriyorsunuz? Onu buğdayı, buğdayı, siz mi sümbülendiriyorsunuz? O bodayı ektiğiniz bodayı siz mi sümbülendiriyorsunuz? Oysa hangi çiftçinin haberi var? Çiftçi efendi, bu odaylara savurdum. Anlaşmaya bana yerlerini gösterir misin? Neyi nereye attım? Vallahi hocam bilmiyorum ki. Yüz binlerce savurdum. Hatta komşusunun tarlasına bile savurmuş. Nerede biliyorsun? Sümbül verince bir bakıyorsun, bakıyorsun ki adam bu komşunun tarlasına bile atmış. Bir bakıyorsun bir kayanın arasından çıkıyor. Allah Allah, ben kayanın arasına da mı attım ya? Adam unutuyor ama ama ama. He? Allah Allah unutmuyor. O unusa da Allah. Im. Taşın arasından çıkar diyor. O halde o halde Allah aşkına en döntezrağı ona bu. Onu siz bitiriyorsunuz? En mahmuzarı on. Yoksa onu bitirecek olan biz miyiz? Onu sümbüllendirecek, bereketlendirecek, ortaya çıkartacak olan ekipte ortaya çıkardığımız şeyi sümbüllendirecek olan yoksa biz miyiz? He. Niye? Çünkü Le eğer biz dilemiş olsaydık Le Cânlahu Tamel. Biz onu ne yapardık? Ne baten ya biz seni rahmet ve tohumun bitmeyeceği onu toz toprak haline getirirdik. Yani kubu kuru kurmuş bir halimiz onu getirir idi. Kuru. Kuru yaprak gibi yani. Kuru bir hale getirirdik, Hiçbir şey bitmezdi. Fezaltüm aslı oldu. Zaltüm aslı. Zalertüm bir kesilillami. Lamın kesilesiyle fezziltüm de olur. Bu Huzifet huzifet tahfifel o niye esreşi olmuş? Hafiflesin diye oradaki dam esre hasredilmiş. E yani da haren. Siz tefekkehune gündüz vakti şaşırıp kalıyorsunuz. Şaşırıp kalıyorsunuz. Yani günler boyunca, gündüz vaktinde de o hani toz toprak hale, kuru çöp haline getirdi ya, siz de o çöp haline gelmiş o durumu görünce kendi kendinize ağzınızda geveleyi, geveleyi duruyorsunuz. Geveliyorsunuz. Neyi geveliyorsunuz? Şunu söylüyorsunuz. Akamtur Yani şaşkın bir şekilde hayret içerisinde kalmış bir şekilde geveliyorsunuz. aslında bunaslı te tefekkhebu nedir? İki taah bir arada birisi tasfediliyor öbürüne. mizalike. Bundan dolayı taacip ediyorsunuz, şaşkınlıkta bulunuyorsunuz ve tekorulemediyorsunuz ki Allah Allah. Gerçekten de biz. Ha aldanmış, zarara uğramış kimselerden bir, ziyana uğramış olan kimselerdeniz diye kendi kendinize yanlış bir durum içerisine düştüğünüzü, ziyana uğradığınızı ne yapıyorsunuz, ikra ediyorsunuz. Nefakate zar <gülüyor> ekmiş olduğunuz o tohumlar konusunda ziyana uğradı, kaybetti, o tohumları kaybetti. Niye? Çünkü tamamen olmuş Tamamen kuduru. Hani he, bu çiftçiler biliyor yani bir soğuk kurdu ne oluyor? Bitti değil mi? Bir soğuk kurdu mu? Aa bu sene elbam olmadı, hurmam olmadı falan filan olmadı. Niye? Çünkü soğuk kurdu. Soğuk kurunca işte demek ki he, onları, ben, Biz eksekte onları bitirecek olan kimdir? Allah'tır. Bitirecek olan, sündür verecek olan, verecek olan Allah'tır. He, daha ne derler? Ben nahm-ı mahrumum. Gerçekten memnuûne rızkına, bu konuda rızkımız elimizden alınmıştır. Rızık konusunda engellenmiş durumdayız diyerekten ürünümüzün mahzûlü demek ki eserine, ürümüzün, ürünümüzün ürünümüzün mahzûlü gitti, Biz ondan sonra biz ne olduk? Belki biz mahrum kaldık, rızık konusunda rızıktan mahrum kalmış olduk diyerekten kendi mahrumiyetlerini, büsbütün mahrum kalmış olduklarını ikrar ve ifade ederler. Bu sefer ayrı bir düşündürme konusu devreye giriyor. Cenab-ı Hak onlara diyor ki اَذْرَيْتُمْ e مَاَلَّسِ Hani teşebbur, o içtiğiniz suya bakmaz mısınız? Hani her gün içiyorsunuz ya. Her gün içmiş olduğunuz o suya bakmaz mısınız? اَاَنْتُمْ اَذَلْتُمُ Onu silmeyi indiriyorsunuz. Nereden? مِنَ الْمُزْدِ buluttan. O suyu buluttan silmeyi indiriyorsunuz. Yolun. Öyle bir şey var Cenab-ı Hak düşündürüyor. Cemur müzne, müznenin cemidir. Müzni. ha, cemur müzne. Cemisi cem ise müzne ifadesidir. Allah <gülüyor> müzünün, yoksa onu indiren biz miyiz? Yani o buluttan o yağ suyu, siz mi indiriyorsunuz? Yoksa indiren biz miyiz? Ha, peki Leven <gülüyor> eğer biz dileseydik, cenab onu kavardı, uçacağım. Acı, yani milhan, tuzlu. Biz dileseydik, onu tuzlu yapar Tatlı su, tuzlu su değil mi? Hepsi tatlı tuzlu olurdu. Hepsi tuzlu olsaydı, yapmış olsaydı La yümkünü şu lahu onu içmek o zaman ne olurdu? Daha yümkün, mümkün olmazdı. Felevla Allah Allah, ya bunu görüyorsunuz ya. Size Allah güzel tatlı su gönderiyor ya. İşte gruptan indirilen su acı olsaydı, tuzlu olsaydı o zaman peki felevla ateş kurun. Felevla ateş kurun. Hala şükür, misiniz ya? Yani bu kadar nimet var, nankör olma ya. Hâlâ şükür etmeyecek misin ya? Bir, ikincisi, diğer bir düşünce Efere, Efere, Efere efer e ile Efere-i'tüm ile cenâb Hak sürekli düşünceye sevk ediyor. Efere-i'tümün nârelleti Ateşe bakmıyor musunuz? Hangi ateş? E, öyle bir ateş ki tuğrûne Topreciyûne minneşşeceli aktar Yeşil ağaçtan çıkmış olan ateşe bakmıyor musunuz? O başka da geçiyordu hafızdan? Bu ne? geçiyor değil mi? Eşeği de أخderinara. Şejele أخderinara. Yeşil ateş. O Allah nedir kudretiyle yeşil ağaç ateş ateşi ağaçtan çıkartandır. Ağaçtan ateş çıkıyor ya. Ağaçtan ateş çıkıyor ya. Ağaç yeşil ateş oluyor ya. He, o Allah bakmaz mısınız o yat, yatmış olduğunuz o yeşil ağaçtan çıkartmış olduğunuz o ateşe. Bir bakmaz mısınız ya? He. tüm اَنْشَتْتُمْ ta, Onun ağacını mı yapıyorsunuz? Siz mi inşa ediyorsunuz? Siz mi meydana getiriyorsunuz? Ne gibi? كَلْمَرْخِي bel بَلْكَلْخِي Yani buradaki ağaçlar gibi fayda ve yarar sağlayan, fayda ve yarar sağlayan yavrular gibi, tohumlar gibi, çekirdekler gibi bunu siz mi çıkartıyorsunuz? Yoksa nahnur minşiun, yoksa bunu meydana getiren, o yeşil ağaçlar ateşli çıkartan yoksa biz miyiz? Biz miyiz? Yoksa siz misiniz? Yani ne dedikliliş oluyor? Elbette ki Ya Rabbi bunu yapan sensin dedikliliş oluyor. نَعْنُوْ جَعَنَّا تَتْكَرَدَنْ Biz bunu niçin yaptık? Bir düşünce sebebi olsun diye, bir düşünceye, düşünmeye sebep olsun diye, vesile olsun diye biz bunu yaptık. لِنَارِ cehennem. Demek ki cehennem ateşinden, cehennem narından korunmak için, sakınmak için biz bunu yapmış olduk. Yani insanlar kıssalar hani hisseler içindedir ya. Demek ki Cenab-ı Hak birçok şeyi ibret olsun diye, düşünülsün diye linar cehennem o cehennem ateşine. Demek ki yeşil ateşten ağa ateş ağaçtan ateşi çıkartan Allah cehennemin ateşinde ona göre düşün. Ve daha ne olarak ve meta'an burzafen fil mukvin. ve aynı zamanda yaşayanlara da bir yarar kaynağı. Bir fayda, bir yarar, bir yarar sağlasın diye bir misafirine min akbar kavmi min akbar kavmi, e yani savrı bil kuva, bil kasri vel meda, ey il kafiri ve hüve la nebate ve la ma Yani daha önce çölde konaklamış olan insanlar için, çölde yaşamış olan insanlar için Orada gelip geçen insanlar için istifade etsin diye faydalansın diye onlar o ıssız yerde bulunanlara bir fayda sağlasın diye biz bunu bir ibret bir fayda bir yarar kılmış olduk. Değil mi? Hani bir de Arap'ta, çöl ortamında yaşadığı için Cenab-ı Hak öyle dükkan, bakkal, market yok ki o zaman gidip alsın. Öyle bir çöl ortamında Allah onlara hem ibre ders olsun hem de bir fayda sağlasınlar diye bunu yapmış, halk etmiş meydana getirmiş olmaktadır. Heee madem böyle bak hep sıraladı, hep sıraladı eee -e -e -e eyle eendüm, efer eytüm ile hep sıraladı. Ondan sonra Allah işte fa'i-cavabıye gibi o soru edatının cevabını feden alıyoruz. Yani bütün bunları biz niye yaptık aslında ya? Bütün bunları niye yapıyoruz ya? Hangi sen tesbih, tesbih edesin diye? Nesi, nesi edesin diye? Bir ismi ismini buradaki elbağı saydedim. Ba saydedim. Yani şöyle, sebii isme, zaten okunurken de öyle de okunuyor. Sebii ismi. Deyin de fe sebih bismi de mesela sebih isme rabbi kel olduğu gibi Rabbinin ismine. Ve iş hedurlis ziyat dedi kabule teala sebih isme rabbi kel ala Burada da dediği gibi yüce olan Rabbinin adını an Burada ne yapmış oldu otomatikmen b sebih bismi buradaki b düşmüş oldu Buradaki b de hangi derecede zahim olmuş oluyor Hangi Rabbinin tesbih et rabbi azim Büyük olan, azim olan Rabbine eyillah yani Allah'ı. Büyük olan Rabbine Allah'ı tesbih et. Fela oksimur. Buradaki la zailedir. La hazel bihazerberet gibi birçok ayette de, Nebe suresindeki birçok surede de o za, la, şeyler la'dan hep zailettir. Yani yemin manasında, uyarı manasında, ihtar manasında oksimur tasem ederim ben. Yemin ederim. Neye? Bi mevâfi'in nücûm. Yıldızların doğduğu yere, doğduğu yere, yani bir mesafedir yani buru bir gurubia. bakmak üzere düştükleri yere, doğdukları ve battıkları yıldızların battıkları yerlere kasem ederim. Bu imnavu ey yani ey kasemubihi, bu nedir? La kasemun muhakkak ki büyük bir yemindir. Yani Cenab-ı Hakk'ın yıldızların doğduğu yere yemin etmesi büyük bir yemindir. Yani öyle onu bunu söylemesi değil. Allah mümin. Allah'ın yapmış olduğu bu yemin gerçekten bir büyük bir yemindir. Eğer tabiye leftalemun azim her eğer değilseniz şu demektir yani lekasemun <gülüyor> azim büyük bir yemindir. Farazici leftalemone eğer aklınızı başınıza alıp da idrak etmiş bilmiş olsanız gerçekten bu büyük bir yemindir. İnnehu el müterrefa alibul size okunmuş olan bu şey le Puraan kelim. Şu önümüzdeki, elimizdeki, bu okumuş olduğunuz Kur'an nedir? Kerem sahibi Allah'ın bir ikramı, bir Kur'an'ıdır. Güzel, hoş bir kitaptır. Nerededir o? Fi kitabin, mektubin, yazılmıştır. Nerede? El mektun, el mesur, el mesur. oyun, oyun, hakki. insanların gözlerinden örtülmüş, korunmuştur. Korunmuş bir yerdedir. O korunmuş yer ne? Ve mahfuz. O Kur'an, fi hitab meknun. O Kur'an-ı Kerim var ya, o okumuş olduğunuz o Kur'an, Kerem sahibi Kerim olan o Kur'an var ya, nerededir? Fi hitab meknun. Korunmuş, mestur, hıss edilmiş, muhafaza edilmiş bir mektuptur Allah tarafından. Her şey, nevi mahfuzu da kısa ifade edeyim, nevi mahfuz? Kainatın ana arşivi. Kainatın ana arşividir. Her şeyin bir sureti var. Bu okuldan diyelim ki misal olarak söylüyorum 10 bin kişi mezun oldu. Hepsinin dosyası nerede? Arşivde. Ondan sonra Türkiye'deki tüm insanların nüfus kütüğü Devlet Nüfus Müdürlüğü'nde. Hani devlet devlet ne yapmış? Hepsinin nüfusunun dosyasını kaydetmiş. Lehi mahfuzlu oldu. Bütün kainatın A'sından Z'sine her şeyin genel arşividir. Korundu, saklandı, sana da, bana da, hayvana da, bitkiye de, bite de, yaprağa da hepsine ait olan bir arşiv var. İşte o arşiv lev mahfuzdur. Kainatın gelen arşividir. He öyle bir arşiv ki, öyle bir korunmuş bir yer ki, meklun, mesul, mesul, öyle bir korunmuş yer ki, dahi mesuhu, ona dokunamaz. haber bir manen nehir. Burada neyi manasında bir haberdir? Ancak kim dokunabilir? İllel mutahharun. Temiz olanlar dokunabilir. E yani laimesul ona dokunamaz ki illel melaiket-i kiram milletiyle pahharma bulabilir afan ve durur güven boyu. Ayıptan, günahtan, afetlerden Allah'ın temiz kılmış olduğu kerem sahibi olan melekler hani onunla görevli korumayla. Basitçe basit bir arşivide sorunlu adam vuruyor. Önemliyse on tane kilit vuruyor. Çok çok daha önemliyse bir on kişinin ayrı ayrı göz şifresini alıyor, parmak izini alıyor. He, onu bir araya gelemezse o kapıyı açamıyor. Şimdi düşün ki bütün kainatın arşivi öyle her şeyi herkesin kolay geleceği yer mi? Değil. Burada bunu söyledikten sonra şunu ifade edeyim. Bu ayet hakkında, İstanbul Hukukunda fıkıhta bir tartışma var. Ama el yüzündeki genel olarak şu, genel olarak kanaatı şu, Kur'an'a abdestsiz dokunmaz. Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak bu Allah kelamıdır. Sen normal bir insan bir kitabını bile alırken, sana hediye edeceği zaman tutuyorsun, ayağa kalkıyorsun, teşekkür ederim efendim, sağ olasınız kitabınızdan dolayı. da mübarek adam, bu Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı, abdestsiz dokunmak, şunu hiç unutmayın. Bizim ecdadı 624 yıl Selçuklu'yla beraber 1000 yıldır ayakta tutan ne de biliyor musun? İki şeydir. Birisi Efendimiz Ali Aleyhisselatü Vesselam'a gösterdikleri saygı, diğeri ise Kur'an-ı Kerim'e sahibidir. Mergâme ne diyordu? Men bende-i Kur'anem eger cendarem, men hakirah Muhammed Muhtarem. Ben bende-i Kur'anem, Kur'an'ın göresiyim. Men hakirah Muhammed Muhtarem. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağının tozuyum ben. Ayağının tozuyum ben. Yani bizim Ejderat ayağını kıbleye uzakmamış. Bizim Ejderat affedersiniz, kıbleye doğru tükürmemiş. Abdullah Hanı Hazretleri gittik gördük 2011 yılında tren istasyonu alır gel trenin altına ne koymuş? Keçe keçe koymuş. Aman. Aklarıyla giderken atların lamları arasına keçe koymuşlar. Aman yavaş. Ses yapmasın ses. O o oradan gelen tozu toprağa gözüne sürme diye çekmiş. O ki Resulullah'ın mübarek ayakları buna değmiştir. Yani efendimize Kur'an-ı Kerim'i olan onunla ilgili çok yerde anlatıyorum da Nabinin onu daha detaylı anlat şey yapın. Nabi'nin bu konudaki güzel bir hatırası var, Urfalı şair Nabi. Bu Medine'ye gidiyor bir kafileyle. Kafile içerisinde kafile reisi de var. O sırada, o sırada kafile reisi gece vakti biraz umursamaz, ilgisiz birisi. Ayağında Resulullah Ravza'yı bu doğru uzatıp yatıyor. O sırada Nabi kendi kendine mırıldanıyor. Kendi kendine mırıldanıyor. Şöyle söylüyor, kimse yok, duymuyor. Sakın terke edepten koyu mahbubu kudadır bu. Nazar, ya ilahiyedir, makamı Mustafa'dır bu. Utan ya. Sakın ya. Edebini terk etmekten sakın. Sakın terk edepten. Burası Rasulullah'ın köyüdür. Burası Allah'ın tecelli etmiş olduğu, tecelli ettiği makamı Mustafa'dır bu. Efendimizin makamıdır. Ne oluyor biliyor musunuz? Kafire gece uyanıyor, Medine'ye doğru yola çıkıyor. Medine'ye vardıklarında Gece vakti bütün müezzinlerinin hepsi bunu okuyor. Sakın ezandan önce, sakın terki edebden kuyu makulukuladır bu, nazaryahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye hepsi bunu okuyor. Allah Allah şaşırıyor ya, ben bunu kimseye söylemedim ki bunlar nereden öğrendi? Neyse ezan da bitince çıkan müezzini yakalıyor, yakasına yapışıyor. Sen bunu nereden öğrendin? Sıkıştı bu benim kimseye söylemedim, sen bunu nereden öğrendin? Zorlayınca o diyor ki bu gece tüm Bedine'deki esinlerin rüyasına Rasulullah geldi. Dedi ki benim ümmetimden nabi, daha demeye kalmadan nabi titriyor. Söyle, Allah aşkına bir daha söyle. Gerçekten ümmetimden mi dedi? Ne dedi? Bir daha söyle. Efendimiz dedi ki benim ümmetimden nabi diye birisi. Bir daha söyle, bir daha söyle, bir daha söyle, bir daha söyle, bir daha söyle birkaç kere söylettiriyor. Ümmetinden Nabi diye birisi gelecek bunu, onu karşılamak üzere okuyor. Resulullah bize ezberletti, biz de okuduk. İşte Efendimiz'e olan saygı. Bu millet, bu ümmet bin yıldır Kur'an-ı Kerime ve Efendimiz'e göstermiş olduğu saygının başarısını bu şekilde göstermiş oluyor. Allah ondan dolayı bin yıl bu milleti muvaffak ediyor. He, aynısını devam ettirirse gene devam eder, ettirir ama Allah korusunu yapmazsa Vallahi billaha gözünün yaşına bakmaz, yerin dibine de sokar. Yani bu milletin Cenab-ı yüceltmesi Kur'an'ına ve Resulüne saygıdan dolayı. Onun için abdestsiz dokunulmaması genel ehl-i sünnetinde genel görüşüdür. Detaylı bilgi de fıkıh kitaplarında da var. Bu nedir aynı zamanda? Tenzilut mürzilut minrabbil alemin. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır. Efeddiye Hazir Hadis bu söz mü? Ey Kur'an وَاَلْتُمْ <gülüyor> مُلْهِنُونَ وَاَلْتُمْ مُتَحَافِينُونَ وَاَلْتُمْ مُتَحَافِينُونَ öyle hafife alıp alay ettiğiniz bu Kur'an mı? Yani bu Kur'an ki siz buna inanmıyorsunuz, alay ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz, hafife alıyorsunuz. Yani siz bunu Allah tarafından indirilmiş olan bu Kur'an'ı hafife mi alıyorsunuz? Ki bu Allah alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yani bu sözü hafife alıp ben hiç alnınız sizin rızkınızı ne yapmış? Yağmurdan, matardan, gökten, buluttan yağmur olarak size rızıklandırmış. Şükrehu. Yani siz ona şükretmeniz lazım. Sizin rızkınızı Allah yağmurdan indirip verdiği halde enleküm teğziy bulunmadan siz ne yapıyorsunuz? Bir de Allah'a yalan diyorsunuz. Bir bisak bisakallahi kayf kuntum. Matarna ben o keza Binev inkeza, matarna binev inkeza diyerekten yani bu bir deyimdir. Matarna binev inkeza ifadesi deyim. Yani falan yıldız sebebiyle bu yağmur indi. Yani Allah haşa indirmedi. Evet falan gök olayları falan yıldız sebebiyle bu bize, yağmur bize indi diyerekten siz bunu, bunu yalanlayarak da Allah'tan olmadığını mı biliyorsunuz? ona teşekkür etmeniz gerekirken o buluttan veya da o yıldızdan, yıldızın oluşumundan mı falan falan yıldızın oluşumundan dolayı mı biliyorsunuz? Haa. Ha, fehella izâ velâti el er ruh vaktel nezri. Ruh çıkarıldığı vakitte o nez vakti. Yani rıklar burada diyecek Hulkum. Ruh boğaza geldiğinde Nefis, can boğaza geldiğinde Hüve o meşe ta'am Yemeğin girmiş olduğu o Ruh, o can boğaza geldiğinde Ve el tüm ve ya hadril meyil Ey ölmüş olan, ölüme hazır olanlar Ölüm anında Adam ölüm anında can boğaza geldi O hali gözümüzün önüne getirdi Hee işte o ne izin Oturumda yapıyorsunuz? Tam Afedersiniz, manyak gibi, afalafal aptan gibi böyle bakat alıyorsunuz. Can boğaza geldi, sizde tamamen afalamış bir vaziyette bu duruma bakıyorsunuz. Benah mı akrabığıleyhimin kum, bir ilmi. İşte ilim ile biz size o canınızdan daha da yakarız. İlimimizle bilgimiz ile, değil mi? Allah kuluna şah damarından daha da yakındır. Biz de ilminizle elbette ki size daha yakınız. O canınıza daha yakınız. Ve lakin, lakin siz, biz yakınız da lakin siz, la tubsirune görmüyorsunuz bunu. Minen basireti yani kalp gözüyle bunu görmüyorsunuz, anlamıyorsunuz. Eyyabeyat da la ta'ala bu bunu bilmiyorsunuz. felevlâ hellâ in kuddûn peki peki bu durumda siz gerçekten cezalandırılmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Yani bütün bu yaptıklarınızdan dolayı tekrar siz cezalandırılmayacağınızı, hesaba çekilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani müşrik bir entebasur tekrar diletilmek suretiyle cezaya uğratılmayacağınızı mı zannediyorsunuz? E yani hayır mevbusiyle bizami bu kendi zulmünüz sandığınızla tahminimize göre tekrar diletilmeyeceğinizi zannediyorsunuz. Ha? Ter, evet, inküntum gayrı medeninin tercihumuna. O halde terurdun ruha ilerjese de, bade bulunur kurkum. Var mı marifetimiz? Varsa marifetimiz hadi, cam boğazı geldiğinde geri onu döndürün. Hadi. Ya hadi dur, biraz daha işim vardı de evet, bir aşağı in, geri git. Ha, tercihumuna, hadi onu geri gönderin. Geri çevirin onu. Geri çevirebilir misiniz? Yo. Demek ki siz onu geri göndermeye dön. Döndürmeye sahip değilsiniz. Madem öyleyseniz, eğer varsa öyle bir şey, hadi geri döndürsenize, geri döndürmeye çalışsanız, tabi etin yani kırıldığını bu durumda dürüst de doğur <gülüyor> insanız. Fi mazamtun düşündüğünüz, zannettiğiniz gibi. Fnela <gülüyor> buradaki etniyette iki türlü uğra. İkinci nevla birincisini teyit içindir. Ve izan burada nedir zarfın? Ha li terciune. Terciune zarfıdır? Eli tutallı bu şartlar vel mana hel la terci'una inne inne teytu bil fi nefi. Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar ettiğiniz madem duruma göre o halde o can boğazı geldiği anda o canı tekrar iade etseniz ya, döndürseniz ya. Demek ki yapacak değilsiniz. E yani leyyendeki <gülüyor> an mahalliha el mevti'e öldü ölüm mahallinde, ölüm mahallinde onu tekrar iade etseniz ya tekrar onu gerisin geriye, onu döndürseniz ya diye Cenab-ı cesed onun cesedinden, ölümün gitmesi için, ölümün gitmesi için onu tekrar gerisin geriye döndürsenize ya diye yapamayacakları bir şeyi, acizliklerini ortaya boyarak da ifade etmiş oluyor. Fe amma gelince inkâne el-meyyitu o ölü ölü nedir? Fe el Min minel mukarrebin. Ancak o Mukarreb şu, Allah'a imanıyla, ibadetiyle yakın olmuş olan insanlar. Mukarreb. He, o Allah'a yakın olan insanlar için ne vardır? فَرَوْحُمْ فَرَوْا اِسْتِرَاهَةُمْ Onlar için bir rahat vardır. Onlar rahat edecekler. Hiç üzülmesinler. Daha, وَرَيْحَمْ <gülüyor> رِزْكُرْحَسَنْ Güzel bir rızık, güzel bir koklu yiyecek vardır onlar için. Daha ve cennetin aynı. O onlar için ayn cennetleri vardır. Cennetin bir adı var, cenneti. O sebebi ise orada nimetlerin çok dolmuş olması. Ve he, ve her herin cevabı he, evli in Her gerek yukarıdaki in gerekse de emma'nın cevabı ise ve emma imkanine ashab yemin ama o amel defterleri hatip kardeşleri söyledi ya amel defterleri sağından verilenler sağından verilenler o amel defterleri sağından verilmiş olanlar için ne vardır işte şu emmanın beyatlı inis şartının cevabı neyle geldi fe ile geldi fe <fessizlik> de onlar için size selam olsun zaten cennette de ayetleri var ya cennette de ehli iman girdiklerinde melekler onlara ne diyecek Selamun aleyküm diktüm Fethuluha Halidin Selam olsun size diyerekten selam ile karşılayacaklar. İllehü el azab. Neyden selamet? Azaptan ve cehennemden. Kime min eshabil yemin. Amel defterleri sağından verilenler. Minciyeti ellehum minum. Çünkü onlar amel defterleri sağından verilmiş olanlar için melekler tarafından bir selam vardır. Amma ve emma inkâne minel mükeddebîn Ancak sapıtmış ve Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar edenlere gelince, fenuzun bin hamim, onlar için de dehşetli korkunç bir içecek vardır. Yukarıda da söyledi ya, <gülüyor> nüzulunu da genişçe ifade etmiştik. Onlar için bir kaynar su vardır. Daha ne vardır? Vatasyetü <gülüyor> cahim, cehenneme atılma vardır. Tasliyet, salla, Yusalli atılma, mancınık gibi, salınacak gibi atılıp fırlatılma vardır in haza işte bu var ya bütün bu zikredilen hakikatlar ve hakul yakin gerçekten olacak olan hak va hakikattir yakin derecesinde ilmel yakinle de değil aynıy yakinle de değil haklar yakim derecesinde olunacak ve görülecek hakikatlardır. Min idafe usul sıfat mensupluk izafe edilmiş. O halde madem ki bunlar gerçekleşecektir. Netice nedir gene yukarıda da dediğim fesheb bir. Tesbih ismi Rabbikel Azim Azim olan Rabbini Tesbih edin. Yani, elhamdülillah ve şükür vel ar. Ve ahiru